Oh yeah. İzlediğiniz Ne kainat, bugün 5 Haziran Cuma, yıl 2020, ay 6, gün 157, Hızır 31. 1441 Hicri, Şevval 13, 1436 Rumi, Mayıs 23. Dünya Çevre Sorunları Günü, 1988'de başladı. Fırtına. Günün şiiri, ne oldu? Odamız kararırken indirdiğin perdeler...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 ''Yüzünün pembeliği, saçlarının örgüsü, ben diyeyim kış şarkısı, sen de yaz türküsü. Ne ettik ömrümüzü? Ziya Osman Sabah.'' Günün tarihi 16 yıl önce bugün 5 Haziran 2004'te Türk tiyatrosunun ustası Necdet Mahfi Ayral İstanbul'da 96 yaşında vefat etti. Beş yıl önce bugünse, yani 5 Haziran 2015'te, denizci ve gemi kaptanı Sadun Boro hayata gözlerini yumdu. 1928 yılında doğan Boro, teknesiyle dünya turu yapan Türkiye'den ilk kişi olmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi Müzik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 against, Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. It's true and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus.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 The coming of the Lord My eyes have seen the glory One day When the glory comes Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birlikteyiz. Andrei Gritku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Glory adlı parçayla yaptık. Common grubundan ama John Legend'ın da solistik yaptığı bir ünlü parça Ta Selma filmi için yapılmıştı. Biraz böyle dinsel kökenli bir şarkı. Sivil e, haklar mücadelesi döneminden ama e, gospel etkili bu şarkı yani ilahi etkili bu şarkı günümüzde de hala bütün e, siyahların Afrikalı Amerikalıların ve bütün adalet arayışlarının sloganları halinde e, şarkısı halinde sürdürülüyor. En önemli noktalarından bir tanesinde şöyle diyor şarkının Rosa bunun için otobüste ayağa kalktı diyor otobüslere bir arka sıraya geçmeyi reddetti onun için işte biz de Ferguson'da, ellerimiz havada dolaşıyoruz ellerimiz aşağı indiği zaman biz e kadın erkek ayağa kalktık demektir onlar yere yatın diyorlar biz ayağa kalkıyoruz diye giden bir e şarkıydı Günümüzde çok e, vahim e, bir durum almış olan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda yerde eşitlik ve adalet için ayağa kalkan halkların en tipik örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde onun için çaldığımız bir şarkıyla e, başladık. Şimdi tarihte e, bugüne geçelim. Geçmeden önce yalnız Haziran kuşlarından birini tanıtayım. Serçe, Passer, Domesticus, Çingencik, Cıvıldırık. Cıvıldırak adlarını da taşıyor cıvıldırak ya da ve yani e, olduğu yere cıvıltı, neşe, hayat taşıyan esmer kuşlar, serçeler gürültücü oluşlarıyla nam salmışlardır. Çingenci cıvıldırak diye de bilinirler. Kavgaları, yavru büyütmeleri, beslenmeleri ve kurları hep bir ağızlandır diyor. Kuşlar kitabından doğa defterinde Deniz Gezgin bunu da hatırlatmış olayım. Passer domesticus asıl e, latincesiyle söylenecek olursa Serçen'in. Evet tarihte bugün ne olmuş bana bakalım. 1956 yılında bugün Elvis Presley yeni şarkısı Hunt Doku televizyonda The Milton Berle Show'da tanıttı. Show sırasında yaptığı kışkırtıcı kalça hareketleri o devirde seyirciler tarafından müstehcen bulunmuş. 1964'te bugün de hükümetin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Lyndon Baines Johnson İnönü'ye, o zamanki Cumhurbaşkanı, Başbakan pardon İsmet İnönü'ye müdahalede Amerika Birleşik Devletleri yardımına ait silahların kullanılamayacağını belirtiyor ve Türkiye tarihine Johnson mektubu olarak geçen bir mektup gönderiyor. Buna rağmen müdahale gerçekleşti. 1967 yılında bugün İsrail ile Arap ülkeler arasında tarihe 6 gün savaşı diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze şeridini, Beytül ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepelerini ele geçirdi. Bir daha da terk etmedi. 1977 yılında bugünse ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunulmuş kutlu olsun diyelim. Evet, şimdi bugünkü e, haberlere bakalım. E, çok sayıda önemli haber var. Hemen hızla şey yapalım. E, hafta sonunda 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ya, kısıtlama deniyor ama yasa uygulanacağı söyleniyor. Geç saatlerde gelen, gece arasında gelen bir habere göre, gece arasından sonra hatta İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Ama bu istisna dışında e, her yer kapalı olacak. E, ekmek üretilen fırın ve unlu mamur ruhsatlı iş ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen satılan iş yerleri açık olacak. Ama onun dışında 15 ilde en büyük illerinde aralarında bulunduğu bir şey İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde de yasak başlıyor. Bu beklen, bekleniyor muydu bilmiyorum ama böyle bir gelişme. Evet, buna on... dair hiçbir duyum yoktu aslında. Hani öncesinden haberdar olunur ya böyle şeylere dair. O pek beklenmiyordu sanki. Vaka sayısı da giderek azalıyordu. Ama herhalde şu son birkaç günde özellikle kafeler ve restoranların açılması buralardaki kalabalık endişe uyandırmış ki böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Evet 15 şehirde böyle yapıldı. Bu günün en önemli, ilk önemli haberi olarak nitelendirebiliriz. Bilinen vaka sayısı dünyada 6 milyon 600 bini geçmiş durumda. Brezilya'nın ölüm sayısı da İtalya'yı geçerek dünyadaki üçüncü büyük sayıya ulaştı. İkinci sırada Birleşik Krallık var. Amerika, İngiltere sonra Brezilya geldi. Ve Covid-19'un aynı zamanda enfeksiyonların ötesinde 10 binden fazla demans yani vakasına da yol açtığı sadece Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış durumda. O da ayrı bir haber olarak karşımıza geliyor. Türkiye'nin COVID sıralamasındaki, ölüm sıralamasındaki yeri 17. Vaka sayısında da 12. yanılmıyorsam. Johns Hopkins şeyine bakıldığı zaman öyle görülebiliyor. Şimdi önemli bir başka habere geçelim. Türkiye'de milletvekilleri, milletvekillikleri düşürülen üç kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu, Halkların Demokratik Partisi'nden Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hepsi tutuklandı. Dün milletvekilleri düşürüldü ve gece geç saatlerde 3 üç isimde tutuklandı. Olağanüstü önemli bir gelişme sayabiliriz bunu. HDP 2 vekilinin tutuklandığını açıkladığı mesajında yargı aldığı talimatın gereğini yerine getirdi. Tıpkı meclis başkanının aldığı talimatın gereğini yerine getirdiği gibi diyor. Bu hukuksuzluğu ve planlanmış darbe karşı mücadelemizi yükselteceğiz diyor. Çeşitli kaynaklardan e, görebiliyoruz. Şimdi BBC Türkçe'den e, en son haberleri öyle 4 saat 5 saat öncesine göre gelen haberlere bakalım. Berberoğlu'nun da yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtiliyor. Ve Maltepe L tipi cezaevine gönderildiği bildiriliyor. Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğlu'yla Leyla Güven de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı daha önce. Berberoğlu gözaltına alınmadan önce Halk Partisi merkezine giderek... Kılıçdaroğlu Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve bir basın açıklaması yapıyor. Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce Cumhuriyet Halk Partililer öder demiş. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak hak ihlali olduğu gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verse dahi bu isimlerin tekrar milletvekilliğine dönmesi mümkün olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet tarafından uzun süre protesto edildi diyor haberde. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bu protestoya e, sinirlenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ittifakı gizli gizil ortak İşçi partisi diye de vermiş bir kez daha ve aleni olarak tescillendi İyi Parti pardon işçi partisi demişim gizli gizli ortak İyi Parti bir kez daha ve aleni olarak tescillendi ortaklaşa protesto gayrimeşru gayri ahlaki ve millet iradesiyle bütünüyle ters zillet demiş zillet belgelendi zillet ne demek utanç vesilesi olan bir şey demek herhalde ee, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na anayasa kitapçığı bırakmış fakat e, anayasa e, Şen Top Mustafa Şen Top makamına yürümüşler topluca genel kuruldan çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri ve milletvekilleri ama bir dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılmış iyi bir zamanlamayla Ondan koymuşlar kitapçığı yani anayasa kitapçığını ve Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu 20 Temmuz sivil darbe sürecinin sonucu diyor adaleti hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz diyor. Tuncay Özkan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Twitter'dan duyuruyor Enis Berberoğlu şu anda İstanbul'da gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulüm neden? Yarın savcıya gidecek bir insana bunca zalimlik neden? Mesajını paylaşmış. Ee, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de milli iradeye kumpas kuruldu diyor. Bu güzel memleketin geleceği için cezaevine de gireriz. Gerekirse canımızı da veririz demiş. Dün yine evine, evine gelinerek e, polisin evine gelmesiyle gözaltından daha doğrusu tutuklanan Leyla güven yani onda e, ve, vekilliği düşürülen de daha doğrusu e, ne bu e, koruması düşürülen. ...Leyla Güven aslında bir açıklama yapıyor. Önemli bir açıklama bu. Evet muhalif olan da var aramızda diyor. CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu var diye bir açıklama yapmıştı dün akşam. 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı... ...belki bugün bunları yaşamayacaktık diye önemli bir açıklamada bulunmuş. Evet kararı darbe olarak nitelendiren... Mitat Sancar da HDP eş genel başkanı ee, Twitter paylaşımında Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'nun be düşürülmesi demokratik siyasete ve halkların iradesine vurulan bir saray darbesidir. Özgür yarınlar için demokratik geleceğimize sahip çıkma mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Buna mukabil darbe olarak niteleyenler mukabil Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bu bir başlangıçtır HDP kapatılmalıdır demiş. Yani meclisin de kapatılmasını da savunabilirdi bundan sonraki bir adımda o. Hasan Cemal de T24'teki ikinci yazısında üst üste yazmak durumunda kaldığını söylüyor. Mecliste darbe var. Üç milletvekiline hapis yolunu açan karar millet iradesinin hiçe sayılmasıdır. Kötü haber bugün öden sonra geldi diyor. Ee, mecliste darbe var. Hukuka darbeler bitmek bilmiyor. CHP ve HDP'li milletvekillerine hapis yolu açılıyor. Bu karar millet iradesinin hiçe sayılmasıdır. Millet iradesine darbedir. Evet sevgili Berberoğlu demokrasi mücadelesi devam edecek. HDP milletvekili Leyla Güven'in de senin sözünü ettiğini tekrarlıyor, sadece darbeler sadece silahlarla olmuyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili de var ama bu kararda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sorumluluğu var diyor. E Tabii bir yandan da hatırlatıyorlar, anayasaya aykırı ama evet diyerek dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet. Kemal Kılıçdaroğlu destek vermişti. Özellikle Selahattin Demirtaş konusunda. Dolayısıyla evet. aynı e, gelişmelerin bir, bir sonucu bunlar. Son derece bahim e, bir yani bugünkü ikinci yazımı bu şekilde e, noktalılarım noktalarken diyor Hasan Cemal bu kararı verenler tarih önünde mahkum olacaklar şeklinde biten bir yazısını tekrarlamış ve böyle noktalarken kimse aklından şunu çıkarmasın mecliste darbe var diyor. Böyle bir çok ulan üstü halle karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim ve bir başka hukuk durumuna geçelim. Osman Kavala'nın tutukluluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir diyen Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'yi uluslararası hükümlülüklerine saygı duymaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hızlı bir şekilde uygulamaya çağırıyorum diyor Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı kendisi ve bir açıklama yani Osman Ahim'in Osman Kavala hakkında verdiği derhal serbest bırakılmalı kararının icrasının uygulanmaması üzerine açıklama yapıyor ve açık ihlaldir diyor. Türkiye uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya ve Ahim kararını hızlı bir şekilde uygulamaya çağırıyorum Almanya Avrupa Konseyi Başkanlığı sırasında Osman Kavala'nın durumunu yakından izlemeye devam edecek. Almanya Avrupa Konseyi Başkanı oluyor. Ve Türkiye, hukukun üstünlüğü ve insan hakları standartlarına uyum sağlamalıdır. Bütün üye devletlerin ahim kararlarına saygı göstermesi ve bunları uygulaması için elimizden geleni yapacağız diye konuşuyor. <gülüyor> Bu arada da, bir kampanya, sanatçılardan uluslararası bir kampanya başlatıldığını da hatırlatalım. Osman Kavala ne yaptı? Bu sorunun cevabını Şermin Langhoff, Fatih Akın ve Silivri'de halen tutuklu bulunan Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu Osman Kavala ile dayanışma kampanyasına katılan destekçiler veriyor diye şey yapılıyor, bir dizi video yapılmış durumda. Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu müdürü Şermin Langhoff ve yönetmen Fatih Akın bir kampanya başlattılar. Kampanyada hak savunucuları sosyal medyada yayınlanacak günlük videolarla Osman Kavala'nın kültür ve sosyal anlayışı olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'deki sivil toplum için önemini ve sınırların ötesini gösteriyorlar. ArtistsUnitedForOsmanKavala.com Yani Osman Kavala için bir araya gelen sanatçılar internet sitesinde Başlangıçta 12 video aynı anda çevrim içi hale getirildi Her gün Kavala'nın yaptığı çalışmaların videosu yayınlanacak What Did Kavala Do? diye İngilizcesi 946 günden beri tutuklu Hapiste Fatih Akın'dan başlayarak gidiyor. Biz de size küçük bir e, dizi e, vereceğiz. E, bu, bir seçme yapıyoruz. Öncelikle bir, 1999 depremi sırasında 7 yaşında olan ve yani Kocaeli'nde depremden darbe yiyen bir çocukken sonradan da Osman Kavala ile orada tanışan deprem sırasında tanışan bundan 22 yıl önce 21 yıl önce ve ondan sonra da hak savunucusu olan İrem Aydemir onunla başlayacağız ondan sonra Asena Günal Zülfü Livaneli Ahmet İnsel ve Gülseren Onanç'ın videolarına kulak vereceğiz Son ikisinin de Ahmet'in Selim ve Gülseren Anancı'nda Açık Radyo programcıları olduğunu da hatırlatalım. Yedi yaşındaydım. Yabancılar kasabamıza doluşmuştu. Kayıpları sınıf arkadaşlarımın ve akrabalarımın ölümünü idrak edemiyordum. Okulun bahçesindeki soluk mavi çadırları, UNICEF çantasını, bize dağıtılan simetleri ve buz patenine başlayamadığımı hatırlıyorum. Çünkü buz pateni kompleksi kocaman bir morga dönüştürülmüştü. Ben de belde sanat evindeki tiyatro kursuma devam ettim. Üstünden 21 yıl geçti. Şimdi birlikte çalıştığım çocukların, büyüdüklerimde bugünleri hatırlayacağını biliyorum. Çünkü ben de o kafası karışmış çocuklardan biriydim. Osman Kavala 1999'da, Gölcük'te, burada... Bizim yaralarımızı sarmamıza yardım etti. Osman Kavala'yı iletişim yayınlarda çalışırken tanıdım. 20 yılı geçmiştir. Eğnevinden birinin düğünü de sırtaki yaptığını hatırlıyorum. O kalmış bende. Yıllar sonra doktorayı bitirip de farklı bir işe girmek istediğimde ilk aklıma gelen isim oldu. Depo yeni açılmıştı ve orada başlamamı istedi. 2008'den beri onunla çalışıyorum. Büyük bir kısmı görünmez olan emeğimin şahidiyim. Depoda düzenlenen onlarca sergi, söyleşi, gösterim ve konserde farklı şekillerde büyük katkısı oldu. Mekan ve kaynak sağladığı, entelektüel içerik geliştirdi, kişi ve kurumlarla bağlantı kurduğu ve hatta kimi zaman sandalye taşıdı. Ailesinden kalan eski tütün deposunu bu amaç için dönüştürmesi başlı başına onun kültür ve sanatı verdiği değeri gösteriyor. Osman Bey her zaman kültür ve hayal gücünü, merakı ve umudu diri tutacağına, çoğulcu, demokratik ve özgür bir ülke inşasına katkı sunacağına inandı. Osman Kavala yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi, en düzgün filantropistlerinden, dostlarından, demokratik mücadele eylemcilerinden, sivil toplumcularından birisidir. Yıllar boyunca onun her hareketinde sadece iyi niyetle hareket ettiğine, ezilenlere, kültür alanında yardım etmek istediğini, kaybolan dillere, baskı altına alınan insanlara, sadece vicdan noktasından destek olmak, yardım etmek istediğini biliyorum, görüyorum. Osman Kavala keşke daha çok olsa. Osman Kavala ile 40 yıldan beri Türkiye'nin demokratikleşmesi, sivil toplumun güçlenmesi, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin her alanda başat ilke olması çabalarında beraber oldu. Osman, Türkiye'de sesi çıkmayanların, sesi duyulmayanların, Sesinin duyulmasına, varlıklarının bilinmesine, son derece alçak gönüllü ama bir o kadar etkili biçimde aracılık etmeyi kendine görev bildi. Kendini öne çıkarmayı değil, derdini paylaştıklarını öne çıkaran bir mücadelenin örneği oldu. Şimdi, iki buçuk yıldan beri sadece bunları yaptığı için hapiste. Özgürlüğünü talep ediyoruz. Merhaba ben Gülseren Anaç. Osman Kavala ile Anadolu Kültürün Yönetim Kulu'nda bir dönem birlikte çalışma fırsatım oldu. Ama ben Osman'ı her zaman hayranlıkla takip ettim. Osman ne mi yaptı? Osman benim şahane bir rol modelim oldu. Ben ondan soru soran ama çözüm üreten, elini taşın altına koyan, memleketi seven, dünyayı seven, insanı seven, doğayı seven aktif bir vatandaş olmayı öğrendim. Ondan mağdurun, mazlumun yanında olup zalimin karşısına durmayı öğrendim. Osman bana yaşantısıyla gerçek tevazuyu ve erdemi öğretti. Osman'ın arkadaşı olduğum için kendime çok şanslı hissediyorum. Evet Osman Kavala ne yaptı? Şermin Langhoff, ya yani Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu Müdürü ve ünlü uluslararası yönetmen Fatih Akın Sivri Cezaevinde bin güne yakın tutuklu bulunan 946 günden beri tutuklu bulunan insan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kaval için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda İrem Aydemir Sena Günal, Zülfü Livanili Ahmet İnsel ve Gülseren Onanç'ın kayıtlarına yer verdik videolarına. Bu kampanya dahilinde her gün Kavala'nın yaptığı çalışmaların videosu yayınlanacak. Artists United for Osman Kavala.com adlı internet sitesinde 12 video aynı anda çevrim içine getirildi. Bunu da belirtelim. Bir kez daha. Başka Fatih Akın ve Atom Egeyan ııı ee, Yönetmenler, besteci Zülfü Livaneli dinledik. Sanatçı Banu Cennetoğlu, yazar Sibil Berg, oyuncu Katya Riman, insan hakları aktivisti Peter Steutner, Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beyko... Maxim Gorki Tiyatrosu sanat yönetmeni Şermin Langhoff onun da adını verdik. ...Göğte Enstitüsü Genel Sekreteri Johannes Ebert, iş insanı Edzard Rezardu... ve hak savunucusu İrem Aydemir. Gene ona da yer verdik. Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Aynı anda da şeyi bir kez daha hatırlatalım. Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Afrika İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen derhal serbest bırakılmalı kararının icrasının uygulanmaması üzerine yaptığı açıklamada Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya ve maim kararını hızlı bir şekilde uygulamaya çağırıyorum dedi. Bunu da tekrarlayarak bitirelim. Ee, öte yandan ölüm orucunda iki avukat devam ediyor hala hapiste. Deutsche Welle'den bir haber bu da. Pelin Ünker'in haberi. Timtik ve Ünsal, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik ve Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Aytaç Ünsal, adil yargılanma talebiyle 4 aydan uzun süredir ölüm orucunda devam ediyor o da ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'na göre suçlamaları destekleyen elle tutulabilir bir kanıt bulunmadığı halde devam ediyor. Öte yandan gene Türkiye ile ilgili bir önemli gelişme çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini arttıran artıran teklifin görüşmeleri de Meclis Genel Kurulu'nda devam etmekte. Baş bekçilik geliyor, bekçilerin eğitim süresi uzatılıyor. Zorunlu yer değiştirme ve baş bekçilik gündeme geliyor. Mehmet Y. Yılmaz da T24'teki yazısında bekçilere Ali Kıran kesen yetkisi veriliyor. İstatistiklere göre Türkiye'de asayiş Berkemalken polisin başaramadığı ne var ki? Keyfi uygulamaları açık yalap şap yazılmış bir kanunla bekçilere olağanüstü yetkiler veriliyor. Amaç muhalefeti terörize etmek mi diye soruyor. Üstelik ABD'de polis şiddetinden e, dolayı kitleler sokaktayken e, benzer yetkileri... Polise veren daha doğrusu bekçilere veren yani bekçilere, tuhaf bir şekilde aslında bekçi, yani bekçinin özelliği de. silahsız olması iken tam tersi silahlı külahlı ve çok sayıda 200 bin diye geçiyordu bir yerde bekçinin işe alınması düşünülüyormuş. Yani tuhaf bir durum gerçekten. Tuhaf ve ürkütücü aslında yani ayrıntılı bir istatistikleri de değerlendiren bir. Küçük ama ayrıntılı bir yazı yazmış Mehmet Yeyilmaz. isteyen bakabilir. Gayet kaygı verici gelişmeler. Yani böyle bir ülkede bekçilere neredeyse polis yetkileri vermenin anlamı Ali Kıran Başkesan yetkisine anlama geliyor. İktidar kendisine bağlı bir tür paramiliter güç yaratmak peşinde mi diye soruyor. Konda Genel Müdürü Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır da T24'te iktidar bloku yeni başarı yaratamayınca sokaktaki gerilimden medet umuyor demiş. Ee, öyle bir yorum yapıyor. ve Bu arada da e, Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri dört koldan Ankara'ya geldi. Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız diyorlar. Sürgüne karşı yürüyen demir yolcular salgında sürgün insanlık suçudur. Bugün varsınız, yarın gideceksiniz diyorlar. Ve son olarak Türkiye ile ilgili vereceğimiz bir haber de Libya'da, dün Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El Sarraj Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Orada sosyal mesafede korunmamış olduğu göze çarpıyor. Yakın temasta görünüyorlar. Birleşmiş Milletler'in taraflar arasında yeni bir ateşkes için çağrıda bulunduğu bir dönemde görüşmüşler. Savaş suçlusu ve darbeci dedikleri Hafter'le müzakere etmeyeceklerini belirtiyorlar. Destek veren ülkelere de uyarıda bulunmuşlar Hafter'in Hafter petrol satışından bahsediliyor ama en önemlisi Erdoğan bu çerçevede Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz diyor. Yani evet, bu bu arada biz birkaç gündür yer verebiliyoruz ama Yunanistan muazzam bir gerginlik konusu e, olmuş evet. durumda. E, çünkü Yunanistan hani orada Girit e, adası, Kıbrıs vesaire var. E, bun bu, bunların yok sayıldığını e, iddia ediyor. Dolayısıyla kendisi de yeni bir, Yunanistan'da bir hamle hazırlıyormuş. Benzer anlaşmaların Mısır ve diğer ülkelerle yapma konusunda. Yıllardır böyle bir kenarda duran bu kıta sahanlığı meselesi dolayısıyla yeniden gündeme gelmiş oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik var. Ayasofya'da aynı zamanda Ayasofya'nın şu anda ibadete açılmasını konusunda araştırma başlatılması talimatı vermiş Erdoğan. Onun da haberi var hürriyette. Ee, ama iyi ama iyi araştırın diyor özellikle hassas olun diye de bir yandan belirtmiş dolayısıyla böyle bir iki ülke arasında Libya'dan başlayarak bir gerginlik e, sürmekte. Evet bu çeşitli açılardan düşündürücü çünkü zaten e, dünyanın özellikle korona virüsü günlerinden sonra pandemi günlerinden sonra eski alışkanlıklarını asla dönemeyeceği konusunda sınırsız sayıda yazı analiz Video mesaj yayınlanırken özellikle dünyanın tamamen hızlı bir şekilde yaban hayatını yok eden ve yok oluşa giden bütün canlılarıyla giden bir şeyde fosil yakıtların derhal ortadan kaldırılması üzerinde sayısız görüşme konuşma yazı yapılırken... E, Tekrardan e, Libya topraklarında petrol ve doğal gaz arama Akdeniz'de e, adım atmaya hazırlandığı değerlendirmeleri de yapılmış. Bu da e, BBC Türkçe'nin bir haberinden alıyoruz. Kaygı verici durumlar bunlar. Aynı zamanda tabii Türkiye'de de gene e, şeyle e, Kanal İstanbul gibi projelerde devam ediyor. Öte yandan fosil yakıt endüstrisi 25 trilyonluk bir Dolardan bahsediyorum çöküş, temiz enerji, iklim politikaları ve bir de Covid-19 pandemisi eklenince böyle bir şey olmuş. Ama milyarlarca Avrupa Birliği Merkez Bankası da hem itfaiyeci hem de kundakçı rolünü oynayarak deniyor sivil toplum kuruluşları tarafından ve milyarlarca dolar fosil yakıt endüstrisine destek veriyorlar. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badür merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. günaydın. Günaydın. İç açıcı haberlerinizi ben de korona e, açısından <gülüyor> sürdüreyim. Lütfen. İşin e, konuyla ilgili en ilginç gelişme dün gece yarısı Türkiye saatleriyle. Önce Lancet daha sonra da 40 dakika sonra Lancet'ten 40 dakika sonra da New England Journal of Medicine. E, dün konuştuğumuz o itilaflı yazıları çektiler. İkisi de işte çekti. Evet <gülüyor> e, bu ilginç e, hani özetlersek eğer birincisinde klorokinin e, bir işe yaramadığı hatta zararlı olduğu diğerinde ise e, tansiyon ilaçlarının zararlı olduğu Covid-19 üzerine e, iki yazıydı bunları da e, sağlayan bir e, özel kuruluş vardı bu e, Surgisphere isimli bu kuruluşun aslında e, çok sağlıklı olmayan verileri e, makalleleri yazanlara ilettiği ortaya çıktı ve bu durumda her iki dergi yazıyı çektiler dergilerinden ya da işte bunu ilan ettiler. Tabi bu bana 1998 yılında Andrew Wackfeld isimli bir İngiliz cerrah küçük bir makale yazmıştı Lancet'te yine ve kızamık aşısının, kızamık ya da kızamık içeren aşıların otizme yol açtığını iddia eden bir makalesi basıldı. Bunun üzerine bütün otistik aileler ayağa kalktılar. Kendisine bir halk kahramanı ilan ettiler. Hiç uzatmayayım ama o öykünün sonucunda Avrupa'da, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede aileler çocuklarına kızamık asisi yaptırmadılar ve kızamık salgınları oldu. Aradan iki yıl geçtikten sonra Lancet o yazıyı da Wakefield'in yazısını yazısında geri çekti. Şimdi bakıldığında... Eski ciltleri 98 yılının ve üzerinde kocaman kırmızı retract yazıyor. E, Wakefield'in de mesleki hayatına son verildi galiba. Evet, da, İngiltere'de e, doktorluk yapamıyor. Yani bunlar e, bu tür e, hatalar, e, olmaması gereken hatalar oluyor ve e, bunun zararları e, uzun yıllara yayılıyor. İşte e, Wakefield'in yazısında... E, ...kızamık salgınları ortaya çıkması, aşı karşıtlığının buradan hareket edip yayılması. Bu kez de benim dün de dillendirmeye çalıştığım bir konu vardı. Bilime yapılan çalışmalara saygının azalmasından endişe ederim buna neden olacak diye. Peki neden böyle oluyor? Aslında hani biraz da acele ediyor dergiler. Çünkü bilimin bir an önce paylaşılması, önceliğin alınması falan lazım ama bunlar hoş olmadı sanıyorum ben Afrika'dan bir iki haberle sürdüreyim. G20 ülkeleri 15 Nisan'da 73 gelişmekte olan ülkenin borçlarını ödemelerini erteleyen bir karar aldı. Ancak aradan 7-8 hafta neredeyse geçiyor. Hala bu gelişmekte olan ülkeler altını imzalayacaklar ama 23 tanesi imzalamadı. Aslında baktığımız zaman Nijerya, Mısır, Angola, Gana gibi ülkelerin devlet bütçelerinin %30'u neredeyse bu borca gidiyormuş. Hı. Öyle ki son 10 yılda da borçlar ikiye katlandı. Bakın Etopya'da %885, Zambiya'daki de %521 artmış bu borçlar. Ama buna rağmen bu erteleme kararını da herhalde ne olduysa gelişmekte olan ülkeler biraz kuşkuyla yaklaşıyorlar. Silinmesini talep ediyorlardı sanırım. E talep evet yani mi? imzalamıyorlar itirazları var bu ertelenmesine. E, Afrika'da 8 ülkede yapılan bir ankette ki 4.017 kişi katılımcıların %81'i yöneticilerinin pandemiyi alt edebileceklerine inanıyorlarmış. Böyle bir e, yayın çıktı. E, yine Afrika'dan 2 ülkeden e, bilgi aktarayım birisi Kamerun'dan Kamerun'da 40 yıldır iktidarda Paul Bia e, aylardır süren sessizliğini bozup ilk kez 19 Mayıs'ta e, televizyonlara çıkıp bir konuşma yaptı. Ulusa sesleniş konuşması herhalde. Ee, ülke 25 milyonluk bir ülke. 6500 olgu var. 200 kadar da yaşamını itiren kişi var. Önlemlerin çok geç alındı ortada. Ee, böyle bir karamsar tablo. Geleceğin ne olacağı Kamerun için bilinmiyor. Senegal'de ise e, ki 3900 olgu ve 45 yaşamını itiren Senegalli var. Alınan önlemlere karşı e, çıkan e, gösteriler gittikçe yayılıyor ve biraz da şiddetle şiddetlenmekte bu gösteriler önlemlere karşı öyle mi evet önlemlere karşı yani biz önlem alınmasın diyenler evet özellikle ben onu bilmiyordum müzisyen yönünü biliyordum Yusuf Ndur Senegalli ünlü müzisyen eski bakanmış aynı zamanda onu bilmiyordum ona ait bir RFM radyosu var radyo basılmış toplumu ve bu protestocuları yatıştırmak için de müftünün konuşması oluyor. Senegal başkanı Matisal 23 Mart'ta geceleri sokağa çıkma yasağı ve bölgeler arası seyahat yasağı ilan etmişti. Bu önlemleri Haziran sonuna dek uzattıklarını söylüyorlar. Bir sorun da ilaçlar Senegal'de sokaklarda yürürken yanınıza bir siyakçı bir ilaç lazım mı abi diye soruyormuş. Hidroksiklorikini. <gülüyor> Bu <gülüyor> şekilde satıyorlar ve iş garipleşti. Özde sen Venezuela'yı ilgili izliyorsun. <gülüyor> Koronavirüsün birleştirici gücü veya sürprizi nasıl tanımlarsan. Yıllardan sonra ilk kez Nicola Maduro ve muhalefet liderlerinden Juan Guaido bir işbirliği yaptılar. Oo, çok, çok büyük gelişme bu. Evet bu e, hakikaten e, muazzam bir evet şey. Evet yani. Ben, birleştirici gücü diyorum aslında <gülüyor> ben, ben virüsleri seviyorum diye. Pandemi yavaş ilerliyor aslında. <gülüyor> Buna, e, Venezuela'da diyorlar ki benzine suya elektriği e, erişimin de zor olduğu bir ülkede e, virüste ancak yavaş ilerler zaten ama süre, e, yavaş yavaş artmakta. E, 3 Haziran'da 1952 olgu ve 20 e, kayıp var ama bu anlaşma yani başkan ve muhalefetin anlaşması başta Human Rights Watch olmak üzere birçok sivil toplum tarafından kuşkuyla karşılanıyormuş ve verilen rakamlarla ilgili sansür var onun için biz gerçeği bilemiyoruz diyorlar. <gülüyor> Bu arada Maduro'nun desteği de kamuoyu yoklamalarında %9'lara düşmüş vaziyette oldukça az bir destek var. Fransa'da Fransız Bilim Akademisi ki 17 kişiden oluşuyor 43 sayfalık bir rapor yayınladı 4 senaryo sonbahar için işte salgının kontrol edildiği birinci model ikincisi bazı odaklarda sadece salgının yayılmaya devam etmesi üçüncüsü ülke çapında dördüncüsü de daha şiddetli ve kritik aşamada olan bütün bunlar için alınan önlemleri alınması gerekenleri ve yapılması gerekenleri yazıyorlar tek bir üye Jean-Laurent Kazanova ki bu ilginç bir kişidir. Dünyada enfeksiyon hastalıklarına genetik yatkınlık konusunda çalışır. Yani sizde herhangi bir genetik defekt varsa örneğin tüberküloz, örneğin menenjit'e duyarlılığınızı ortaya koyan çalışmalar. Kazanova'nın laboratuvarında yapılır o araştırmalar. Yani Türkiye'den de birçok örnek gider oraya. Önemli bir bilim insanı. Kendisi çok daha sert önlemlerin alınmasını öneriyor bilim kurumu üyesi maskenin zorunluluk olmasını e, söylüyor. E, bu ülkelere ait haberleri bir sonucu da İsveç'ten. Aslında sal, gittikçe salgının üstesinden gelemeyen tek Avrupa ülkesi yolunda ilerlemekte İsveç. E, i̇lk kez e, 3 Haziran sabahı radyolarda artık İsveçlilerin her sabah dinlemeye sesini duymaya alıştıkları Anders Tegnell bir epidemiolog e, ve e, baş danışmanı korona konusunda hükümetin e, kısıtlamalar yerine sadece önerilerle e, biz bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünmüştük. Anlayacak yanlış yaptık diye bir şekilde itirafta ya da evet, e, daha fazla bunlar. şey yapmalıydık demişti. Evet. Evet. Yani, Tuğba Tekerek de bahsetmişti Avrupa ne konuşuyor konusunda bu teknerin durumunun sarsıntısından yani tartışmalı olmasından demek evet. ki evet. böyle bir geri dönüş başladı sonunda. E, dünkü bilimsel çalışmalar içinde işte çeşitli proteomik ve metabolomik analizlerle e, COVID hastalarının serumlarında moleküler değişimler inceleniyor ve bu değişimler izlenerek hastaları takip etmek mümkün mü konusu gündeme geldi. E, çocukların neden dirençli olduğu, daha dirençli olduğu ama e, bulaştırıcı mı e, çocuklar? Bu konuda soru işaretleri var. E, bunlara belki önümüzdeki hafta bakarız. Ben şu haberle bitireyim ya da şu yayınla. Ee, evet. İlk kez 20 Şubat-18 Mart dönemini kapsayan ve ağır koyut olgularının cinsiyete göre dağılımı İtalya'da. Bunu bu konuyu irdeleyen yer İtalya'nın Lombardi bölgesinden çıkmıştı. 1591 oluşu yüksek sayıda yoğun bakımda yatan hastanın yüzde 82'si erkek hasta. Buna ait veriler ve ön bilgiler ilk pandeminin ilk dönemlerinde Çin'den de geliyordu. Neden erkeklerde daha çok görülüyor diye. Bunu hatta Çin yayınlarında erkeklerin daha fazla sigaret içtikleriyle açıklanmıştı. Ama gittikçe bu konu biraz daha bilimsel temeli oturtuluyor. Erkek cinsiyet hormonlarının aslında koronavirüsün bağlandığı reseptörün ekspresyonunu sayısını arttırdığı. Bu nedenle özellikle prostat kanserinde kullanılan bir takım androjen süpresi eden tedavi protokolleri uygulanan kişilerde koronavirüs riskinin dörtte bir azaldığı saptanmış. Yani kısacası uzatmayayım. Ee, hormonlar, testosteron e, hormonlarının baskılanması sonucunda e, erkeklerde koronavirüs görülme olasılığı düşüyormuş. E, bu belki de hormonlarla ve cinsiyetle e, ilintili olarak koronavirüs dağılımının, cinsiyetler arası dağılımının nedenini e, oluşturabilir diye belirtiliyor. E, burada sanıyorum durmam lazım. Aslında Covid nedeniyle aksiyon sağlık hizmetlerine küresel boyutta buna değinecektim ve bilgi eğitim 1.6 milyar dolarlık bir bütçe e, e, katkıda bulunduğunu söylemek isterim bu dünyadaki gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sorunlarına, özellikle aşılar konusunda ama. Bunları herhalde önümüzdeki hafta başı konuşacağız. Önce ha, Sağlık'ta ne lazım. var bugün? Ha, evet, Önce Sağlık'ta bugün ilginç şekilde özel olarak çocuk psikolojisini konuşacağız. Ceyda Yılmaz Çetin ile birlikte, kendisi daha önce de Önce Sağlık programımıza konu konmuştu. Evet. Kendisiyle önemli bir konu ve eğitici videolar hazırlayan bir psikolog Kendisiyle söyleşeceğiz. İlginç olacağını düşünüyorum çocuklar açısından. Evet. Birazcık yaşanandır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yorumları pazartesi görüşürüz. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, korona günlerinde konuşulacak çok sayıda şey kalıyor her zaman önümüzdeki haftaya. Ben bir tek şey ekleyeyim bugünden bir haber. St. Petersburg'da, yani Rusya'nın en büyük ikinci şehri Moskova'dan sonra, tümüyle kuşkuların yol açma, büyümesine yol açan bir gelişme olmuş. Şehirde geçen Mayıs'tan 1552 daha fazla ölüm belgesi verilmiş. Buna mukabil COVID-19 rakamı sadece birmiş Yani çok ciddi bir şekilde hile rakamlarda ve alçak gösteriliyor diye, düşük gösteriliyor sayı diye büyük bir kuşku belirtilmiş. Ama Rusya'da pek çok da otoriter ülkede olduğu gibi rakamlar konusunda tereddütlü ülkelerden bir tanesi olmaya devam edecek anlaşılan. Evet şimdi de e, psiko çöküntü günlerine Franco Bifo Berardi'den geçeceğiz. Bu, şunu da hatırlatalım, Bifo Berardi son verdi bir kararla psiko çöküntü günlerine. Dolayısıyla bu da bizim elimizdeki son şeyi, ona da bir günaydın diyoruz son bölümü dinletmeden. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi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 Savaş tarafı tarım milliyetçiliğin baskın çıkması en az yüzde seksen beş ihtimal, hatta belki 90 doksan ve bana kalırsa da yüzde doksan bir ihtimal, muhtemel, muhtemel, muhtemel, belki kaçınılmaz. Ama yılbaşı gecesi sokakta karşına çıkıp 3 ay içinde Amerika'da 30 milyon işsiz olacağını, petrolün varilinin sıfır dolara düşeceğini,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 Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada açık gazete Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin merhaba. Merhabalar. Sezin günaydın. Bağlantı problemi oldu sanıyorum. Biz hemen şeyi konuşalım o zaman. Dünya Çevre Günü. Bugün ve Dünya 5 Haziran 2020'de Dünya Çevre Günü biyolojik çeşitli konusunda adanmış durumda tüm kıtalarda. Alo, ha sizin, Ay, Merhaba, e, nasılsınız? Bağlandık mı? Evet. Kopma oldu. Dü, dünya <gülüyor> Çevre de, Günü'nden hı. bahsediyorduk evet. biz de senin de bağlanma sırasında. Evet, bağlantımı. evet, evet. Hı hı. Günün anlam ve ehemmiyeti <gülüyor> Aslında en önemli günümüz. Evet. Ee, bu, bu hakikaten bu dönemde bu kadar normalleşme vesaire işte daha doğrusu e, e, korona salgınının baş başında baş, e, başladığı zamanlarda e, yeni normalimizin çok farklı olmasıyla ilgili konuşmuştuk. E, bambaşka bir dünya olabileceğinden bahsetmiştik. Sizce nasıl dünya çevre gününde nasıl gözüküyor? Dünya e, <gülüyor> normalleşiyor mu? tamamen e, normal. normaline dönerek yoksa bambaşka bir normale mi gidiyor? Siz gerçekten ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkinizden gelen, hakikaten gözlediğiniz? Ölüm kalım meselesinin henüz tam farkına varılmadığını düşünüyoruz ama ben yani şahsen Jane Goodall'un dün eğer bu koronavirüsünün yarattığı bir Olumsuzlukların yarattığı fırsatı değerlendiremezsek yani yaban hayatıyla doğal dünya ile insan ilişkisini yeniden düzene koymadığımız takdirde insanlığın ve canlıların sonunun çok yaklaştığını hatta kesin olduğunu söyleyen dünyanın en önemli primatologlarından biri. Son olarak onu söyledi. Ben Jane Goodall'a katılanlardan biri. Buradayım. Biriyim. Gene bağlantı kopukluğu mu oldu? Jane Goodall gibi evet, evet. düşünüyorum dedim evet. yani. Dünyanın sonu olur eğer bu bağdaşma, korona virüsünün yarattığı olumsuzluk bize şeye dönüşmezse. Yeni normali bambaşka bir biçimde yaşamazsak. Evet. Siz bilirsiniz diyorsunuz yani sizin tercihiniz. <gülüyor> Hepimizin tercihi evet. Evet. Doğru aslında hakikaten de yeterince işaretlerini aldık her bakımdan. Ee, her şey gayet önümüzde. Ee, her şeyi yeniden yeniden tekrar etmek istiyorsak e, biz biliriz. Biraz Türkiye'de aslında bunu yaşıyoruz. Şimdi tamamen apayrı bir konu. Ben Dünya çevre gününde bu kadar hızlı bırakmak istemiyorum. Sadece e, Türkiye'de bu siyasette son 24 saat içinde olan sizlerin hepinize böyle aşırı bir dejavü hissi yaşatmadım. <gülüyor> Acaba ben... E, Bundan dört yıl öncesine mi gittim, ışınlandım? Üç dört yıl öncesini mi yaşıyorum gibi e, tarih yapraklarının böyle bir takvime bakmak e, ihtiyacı içinde hissettiniz mi, kaldınız mı bilemiyorum. Ama hakikaten de sanki hiçbir şey yaşamadık arada, sanki hiçbir şey deneyimlemedi Türkiye, sanki işte Enis Berberoğlu'nun başlangıçta o zamanlar tutuklanması ertesi ve tabii e, HDP milletkileri zaten bunu e, kaç zamandır yaşıyor. Ee, bütün bunların aslında e, sonra adalet yürüyüşü malum tetiklenmiş Deniz Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra. Bütün bunları sanki e, arada geçen yılları hiç yaşamamışız gibi oldu birden. Bana öyle bir his geldi. Evet ee, yani mesela 3-4 <gülüyor> de, yılda değil aslında 11 e, yıl öncesine kadar dönebiliriz. Yani KCK denilen operasyonlar sırasında Barış ve Demokrasi Partisi Üyesi yöneticilerin de aralarında olduğu binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Ve o ana dava olarak adlandırılan dava da 7500 hatta 7600'e yakın sayfalık iddianaminin kabulüyle Diyarbakır'da görülmüştü. Ve 8 yıl süren davada 175 sanık hakkında da devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından bir sürü... 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezaları da istenmişti filan yani Enis Berberoğlu da MİT tırları davasında Suriye'ye silah götüren tırlara dair belgeleri Can Dündar'la paylaştığı suçlamasıyla hapis cezası almıştı yani 3-4 yıl değil baya 11 yıl geriye kadar gidebiliriz Hatta çok daha geriye 1980'e kadar da gidebiliriz. Daha öncesine de gidebiliriz 1960'a kadar istersen. Tabii tabii yani zaten bu aslında Türkiye siyasi tarihine sürekli yaşanan kısır döngüler. Özellikle tabii Kürtlerin siyasi partilerinin yaşadığı kısır döngüler o kadar çok ki. Ama sadece bu bütün Türkiye siyasi tarihine vesaire geçelim. 2017'ye geri, geri gidersek bütün bunların yaşandığı zamanlara işte ya yani bunları işte bu dejavürsinin olmasının sebebi tabii ki o dönemlerde Enis Berberoğlu'nun ilk tutuklanması cezaevinde kalması CHP bana olmaz şokunu yaşayıp adalet olduktan sonra adalet yürüyüşünün başlaması o dönemde yaşayanlar tabii ki ee, insanın birdenbire e, aklına veriyor. Halbuki işte e, bizim o konuştuklarımız, yaşadıklarımız bunlardan çok alakasız şeyler olmalıydı. Yani şimdi bu dünya çevre günü deyip geçeceğimiz bir durum değil. Gerçekten hayatımızı ilgilendiriyor. Yani kolektif bir e, krizin bütün dünyayı ilgilendiren krizin nasıl bir şey olduğunu birdenbire yüzümüzü çarpan şekliyle yaşadık. Daha yeni yaşadık. Fakat birdenbire öyle bir normale dönülüyor ki iklim krizi de hiç olmamış gibi. Mesela birçok alınan tedbir aslında Türkiye özelinden bahsedelim. İklim kriziyle hiç öyle bir şey olmamış. Daha fazla adeta plastik... Bir bağlantı kopukluğu gene oldu sanıyorum. Hiç olmamış gibi davranıldığını söylüyordu. Hiç olmamış gibi davranıldığını sezine katılmamak mümkün değil. Aynı zamanda mesela e, bu Covid-19 krizi ve büyük, ülke çapındaki protestolar sırasında Amerika'daki milyarderler, dünyanın en zengin insanları bir hafta içinde 79 milyar dolar daha zengin oldular. Bu Yani bunun sürdürülebilmesinin imkansız olduğu bir e, durumu gösteren bir başka e, gösterge bu. Onun orada bu bugün da, e, dü hani dünya çevre günü ama Sibirya'da nehre 21 ton dizel yakıt e, haberi geldi örneğin dün. Yani bir yandan da hani dünya çevre günde böyle haberler e, veriyor durumundayız. Ki Sibirya şey, şu anda e, sıcaklık rekorları da e, kırıyor. Kırıyor, kırıyor. Yangınlar da başladı e, ve e, Putin sinirlenmiş değil mi yöneticilere bu? <gülüyor> Aynen öyle. Sosyal, meydanla, e, sosyal medyadan mı öğreneceğiz bu haberi? Bana iletilmedi. İki gün önce e, başlayan bu sızıntı demiş. Ve e, tarihin gördüğü en uzun, 350 kilometre karelik bir alana yayılmış bu sızıntı. E, WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı, e, ülkenin e, modern tarihindeki en büyük ikinci petrol sızıntısı bu kadar geniş bir alana yayıldığı için diyor buna sızıntı lafını da e, dökülmesi ile değiştirmekten yanayım. bu sızıntı da hafifletici bir şey. evet, sızma yani 350 gibi. Yani, kilometre sızmaz herhalde bir şey. <gülüyor> bu ne sızması yani çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. yani dünya çevre güne denk gelmesi de gerçekten tuhaf ama aynı zamanda bütün bunların başlıca sorumlusu olan petrol şirketlerine de Avrupa Birliği'nin ve yatırım yapması petrol şirketlerine milyarlarca dolarlık destek vermesi de ap ayrı bir durum oluşturuyor yani. Bir yandan zenginler zenginliklerine korkunç servetler katıyorlar. Ee, bir yandan da yoksulluk ve e, yoksunluk içinde inleyenlerin sokaklara döküldüğü bir sırada bir yanda da. Yani e, ırkçılık, polis şiddeti ve iklim birbirinden ayrı e, meseleler değil diye yazmıştı diyor, 4 Haziran tarihli yazısında e, Bill McKibben de New Yorker'da yazıyor sürekli olarak. Yani mesela en çok Latin Amerikalılar ve Afrikalı Amerikalılar ıstırabını çekiyor tabii iklim değişikliğinden bu küresel ısıtma. Ve damlası. tabii Hı. özünde de ayrımcılık, ırkçılık aslında müthiş bir vurdum duymuazlığa dayanıyor. Her şeyin kendi hakkını olduğunu düşünmeye dayanıyor. Yani aslında yapısal olarak da gayet birbirine benzeyen. Eğilimler, e, hissiyatlar. E, biz de o, o, bu, bu anlamda işte e, başka bir insana yaptığınız ağır e, e, bütün işte hareketleri vesaire tavırları e, doğaya yapmış oluyorsun. Yaşadığınız çevreye yapmış oluyorsun. E, doğaya karşı bir aslında ölümcül aktivite içine girmiş oluyorsunuz. Faaliyetler içine girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla I can't breathe işte nefes alamıyorum doğanın da çevrenin de söyleyebileceği şeyler. Bu bakımdan aslında inanılmaz benzerlikler var. Bu benzerliği çekmek değil birebir aslında aynı durumlardan bahsediyorum. Ve burada işte ne, ne bileyim plastik çatal bıçaklarla yemek yiyebileceğiz diye illa kendimizi oralara buralara atmak <gülüyor> müthiş bir maskeleri etrafa saçarak. Onların da daha elbette çok kullanılması lazım. Ee, Bunu da yanlış bir şey söylediğim zannedilmesin. Ama onların da daha çevreye e, zarar vermeyecek şekilde, bu kadar her tarafta atık oluşturmayacak şekilde ben başka bir aslında düzenle ve gerçekten kullanılıyor olması lazım. Bugün etrafıma baktığımda ve insanların laf olsun diye adeta Havada sıcak, maske kullanmak birçok yerde hoş bir şey değil. Normal şartlar altında bile kolay nefes alınmıyor vesaire. Belki maskelerin ardında ama onları da kullanmak lazım. Artık bunun bir normal haline gelmesi lazım. ve Çevreye zarar vermeden bunu nasıl yapabiliriz de düşünmek lazım. Doğru maske kullanımıyla ilgili birçok şey dinledik duyduk ama zaten o da uygulanmıyor. Benim gördüğüm kadarıyla herkes maskeyi o tarafına bu tarafına takanlar takıyor. Böyle bir çarpılmış vaziyette. <gülüyor> evet. Bili biliyorsunuz ama iki hafta var. önce okyanuslardan maske çıkardılar. Yani Tabii artık yani deniz burada, yeni bir evet. vaka olarak ortaya çıktı. Ben de böyle hakikaten orada burada atılmış maskeleri o kadar çok görüyorum ki onları toplamak da kolay bir şey değil. Bir de yani ben üstlediğim, siz üstlenesiniz gibi bir durum da değil. E, bütün bunlar tabii ki e, işte, ve işte tabii ki lokantalarda işte bu e, aileyle ve aileyle plastik çatalların, bıçakların bu kadar e, böyle bir defa kullan at ürünlerle işte biz servisimizi yaparız gibi gururla duyurulması da. Ya çevreyle ilgili hiçbir en ufak duyarlılık ya biz tamam ekonomik zorluklar yaşıyoruz, bizim de yaşamamız lazım, bir anda bu her şeyi geride bırakıp dönüşülmüyor deniyorsa da en azından daha hassas, daha çevreyle de ilgili bir takım gerçeklikleri hesaba katarak hareket edilmesi bu kadar güç olmamalı. Ama oluyor ne yazık ki ve burada işte Ömer Bey'in biraz önce söylediği e, işte e, Avrupa Birliği'nin katı e, bu, bütün bu işte şey e, aslında e, e, petrol e, şirketleriyle ilintilip en, e, bütün bu eski e, sürdürülemez enerji biçimleriyle ilgili destekleri de bu arada geçen haftalarda konuştuğumuz gibi e, evet bugün var bu e, maalesef bundan öyle hop diye dönülmemişti ama yavaş yavaş dönülüyor ve bununla ilgili bir takım kararlar alınmıştı. Avrupa Birliği bu sınavı verebilecek mi bilemiyoruz. Ama e, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi biyoçeşitlilikle ilgili ve soframıza gelen gıdaların güvenliğiyle ilgili önemli adımlar atıldı. Önemli belgeler, strateji belgeleri, politika belgeleri oluşturuldu Avrupa Birliği'nde. E bunlar bir kere kabul edildi mi? Artık kanunların ve bütün atılacak adımların da buna göre şekillenmesi demek. Hakikaten vaat edildiği gibi 2030'lara kadar, 2025'lere kadar bütün aslında petrol dünyasına sırtını dönebilecek mi? Ee, Avrupa Birliği bunu göreceğiz yani işte en azından maddi destek olarak sonra da yavaş yavaş aslında bu bütün hayatından petrolü çıkarmak demek Avrupa Birliği ee, açısından böyle net bir taahhüt yok yani bunu lafa koyarak evet biz hayatımızda petrol olmayacak bundan sonra gibi bir taahhüt yok Avrupa Birliği'nin henüz ee, ama bunun kıyısından geçen ve buna doğru bu ana fikre doğru giden adımları bu işte bahsettiğimiz belgelerde var ee, ve bunlar da işte önümüzdeki yıllarda birkaç yılda e, gerçekleşmesi gerekecek hızlı hızlı. E, biz takipçisi olacağız. Keşke gönül isterdi ki buralarda da siyasette bunları konuşalım. Ama biz şimdi ne diyoruz? Vekilliği düşürülen iç, e, isim cezaevinde. <gülüyor> evet bir onları şey yapıyoruz konuşuyoruz. Bir de onun dışında mesela işte Libya ile ilgili de yeni Akdeniz'de yeni petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verileceği gibi aslında geleceğini insanlığın ve canlıların geleceğini tehlikeye düşürecek kesin olan faaliyetlere ağırlık verildiğini. Bir yandan demokrasiye ağır darbeler indirilirken mecliste anayasada bir yandan da uluslararası alanda da hem Yunanistan'la da gerginliği artıracak hem de işte böyle şeyler oluyor Libya'da. Öte yandan mesela... İki şey daha ekleyeyim ben de çevre günü madem ne yani bir tanesi fosil yakıt endüstrisi 25 trilyon dolarlık bir çöküntüye uğramak üzereyken Avrupa Birliği Merkez Bankası da Reuters'ın haberine göre beklenenden daha büyük bir kurtarma ekonomi paketi yapıyor. Yani milyarlarca fosil yakıt şirketinin bonolarını e, satın alarak aslında iklim kriziyle mücadele etmenin önündeki en büyük engele katkıda bulunuyor. Şimdi böyle de tuhaflıklar var. Yani bir yandan Avrupa Birliği'nin senin de evet. söylediğin şey var. Bir yandan da bu var yani. Bir de Yalçın Doğan da şeyi yazmış T24'te yani gıda ve tarım örgütünün Türkiye'de dahil açlık krizi tehlikesine dönük bir çağrı yaptığını ve çok ciddi bir 46 ilde pek çok tehlikeler var ve çiftçilerin ve tarımın halinde tarlalar yanıyor hepimiz yanarız başlıklı bir uyarı yazısı da Yalçın Doğan'dan var mesela. Ya işte bu söylediğiniz aslında tabii çok doğru. Ya Türkiye'nin bu mesela Libya'da kazanıyor mu? Kazanıyor bir birçok yorumcunun söylediğinin aksine işte veya genel olarak Türkiye'deki işte Libya bütün politikası ile ilgili bizim gördüklerimiz aksine evet kazanıyor ama bu kazanmak gerçek bir kazanma halimi mesela biraz bunu da işte dün mesela bütün bu Libya hikayesi ile ilgili bakarken anlıyorum evet kazanıyor eski politikaya göre doğru ee, beklenmedik belki bir durum ee, oradaki işte e, o Türkiye'nin e, askeri e, varlığı vesaire durumu tersine çevirdi bütün e, dünya ülkelerinin neredeyse gittiğinin aksine gitti Türkiye ve kendi dediğini bir anlamda Libya'da yaptı e, nedir burada kazanılan gerçekten orası bir e, Petrol e, ve işte e, bu e, eski enerjilerin üstü Libya. Onun dışında çünkü tamamen yıkılmış, bitmiş vaziyette bir ülkeden elbette bahsediyoruz. Ülke diyebilir miyiz? O bile belli değil. Evet. E, fakat e, <gülüyor> böyle bir ortamda e, e, bir yandan da tabii Doğu Akdeniz, e, bütün o eski enerjiler, hidrokarbon. Adı <gülüyor> o, da evet, e, nazik e, söyleyiş. Nazik söyle işte hidrokarbon meselesinde o orada da işte dediğini bir anlamda yaptırıyor bir anlamda sürekli şeyin üstüne gidiyor yani kendi e, de, e, yolundan vazgeçmiyor ama e, bu gerçekten kazanmak mı? Daha birkaç birkaç hafta önce petrolün hiçbir şeye yaramadığını, betonun betondan başka bir şey olmadığını vesaire gördük. Ama bugün her şey olduğu gibi aynı rotasında devam ediyor gibi. Yani Türkiye için de bu, Ankara için de fena halde böyle. Evet, Halbuki yani işte, otom otomotiv evet. sanayinde inşaat de. Ee, ve işte bu çimento sanayinde aslında e, tamamen yerini e, yenilenebilir enerji sanayine yatırımlara bırakması gerektiği apaçık bir gerçek olarak ortada fakat hiç böyle da, davranılmıyor ve konuşulmuyor. Paris anlaşmasını bile meclis onaylamadı. Zaten artık bir meclisin varlığından da söz edilebilir mi? Hele dünkü darbeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir varlık söz etmek mümkün mü bilemiyorum yani evet adalet yürüyüşü de bugün olsa sokağa çıkma yasakları gerçi e, <gülüyor> bu hafta olmayacak herhalde ama e, o da bir sürpriz bir tarafta var bir tarafta yok genel genelge çıkmadı onu da bir takip etmek gerekiyor gene sürprizli hallere döndü ama adalet evet. yürüyüşünü yapmak da herhalde bilmiyorum bu ortamda sosyal mesafeli mi olur ne olur <gülüyor> öyle bir şey yaparlar mı onu da bilmiyorum yani bu hiçbir şeyle tepeden bakıp böyle adeta kibirli vaziyette alay ediyor olmak istemiyorum. Ama yani herhalde Türkiye'de de siyasette artık başka şeyler demek ki düşünülmesi gerekiyormuş. Başka şeyler tahil edilmesi gerekiyormuş. Siyasette bu olmasaydı aslında meclis açılmış olacaktı. Gene aynı şeyler konuşuluyor olacaktı. Hele ben bu şehit konusunu hiç anlayamadım. Provokasyonlar var, provokasyon, provokasyon. Bir şeyler konuşuldu. Bu sefer idrak dahi edemedim. Ee, bilmiyorum herhalde insanın kafasını çok bir Türkiye politikasına verip anlaması lazım. Birileri böyle bir konuştular konuştular ondan sonra küt diye bu oldu. Ya yani bunları böyle bu eklektik durumu çok da, anlandırmak da mümkün değil. Devlet Bahçeli'nin bir altı maddesi vardı malum. Sanırım ona göre işliyor bütün bu olan biten. Ee, oyda işte şeyden bahsediyor. Dördüncü maddesinde olması lazım bu şeyin. Bu ee, ...dokunulmazlıklar konusunun ...herhalde tek başına... E, ...bu e, milletvekilleriyle de kalmayacak... ...daha bir fezlekeler ve işte zaten... E, ...girten gibi başında bekleyen... ...milletvekilleri var herhalde onlarla ilgili... ...bir sürece doğru bu biraz evrilecek... E, ...ve ondan sonra işte... E, ...Bahçeli'nin o... ...Mayıs oytasında söylemiş olması lazım... ...o altı maddesi... E, ...herhalde yürürlüğe girecek... ...siyasi etik yasasının çıkması... ...işte e, meclis iş tüzüğünün değişmesi... ...vesaire vesaire öyle maddeler vardı. Hatırlarsanız veya hatırlamazsanız çok iyi bir yöndesiniz. O yönde devam evet. edin. <gülüyor> Lütfen. Çünkü demek ki bunlardan biraz uzak yaşıyorsunuz demektir. Ee, Yönlerimizin başka yerleri. Biz yani bu siyasetin gündeminin e, tabii ne kadar kurt kurtulmak mümkün Türkiye'de o da ayrı bir tartışma konusu olabilir ama e, başka yönlere çevrilmesinin hepimizin e, gündeminin herhalde fayda var. Çünkü bu gündemden pek fazla bir şey çıkmadı. Yani işte Türkiye'de o Bahçeli'nin dediği gibi bundan sonra siyasi partilerin kanunu değiştirilmesiydi, işte seçim kanunu değiştirilmesiydi. Evet bunlar <gülüyor> hayatımızı çok etkiler açıkçası ee, ve o siyasi etik kanunu denen şeyin de meslek kuruluşları kanunu da vardı. İşte bunların nasıl bir yeni Türkiye şekillendireceği tabii ki. Ee, enteresan bir durum olur yani. Biraz Macaristan'da görmüştük biz bunları. Orada da bir dejavüü <gülüyor> yaşamayalım değil mi? Evet. <gülüyor> şimdi tabii yani burada aslında çok kritik bir nokta var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün bu yoğun hem ulusal güvenlik güçlerinin yani yarı askeri güçlerinde de müdahalesine rağmen protestoların Muazzam bir fark yarattığı da gözüküyor. Sokaklara çıkan ve şiddet kullanmayan sivil itaatsizlik anlamındaki protestoların, bütün mesela katil polislerin tamamı cinayet suçundan yargılanmaya başlayacaklar mesela böylesine önemli değişiklikler olduğu görülüyor ve yani insanların da bir noktada artık kırılma noktasına yani artık yeter deme noktasına vardıklarını gösteren. Belirtiler var yalnız ırk meselesi değil. Bayağı uluslararası kriz grubunun da söylediği gibi Trump'a artık durumu daha da vahimleştirmekten vazgeçtiği uyarıda bulunduğu uluslararası gruplardan şeylerin geldiği bir durum var müdahaleler. Yani Türkiye için de nasıl bir gelecek olduğunu kestirmek mümkün değil tabii ama. Evet. Bunun böyle gitmesinin çok güç olduğu da ortada. Ya şimdi burada Nancy Pelosi'nin söylediği burası muz cumhuriyeti mi Amerika ile ilgili Trump'a çıkışı aslında çok da ironik geldi bana. Bir son birkaç gündür aslında Amerika'da olan bitenin son haftalardır ve özellikle birkaç gündür olup bitenin bir anlamda tam yansıması burası muz cumhuriyeti bu Amerika'da olmaz. Gayet oluyor aslında bütün bunlar insanlık halleri gittiğimiz e, noktada maalesef e, Amerika'da bunları başka yerlerin yaşadıklarını e, kendisi şimdi mesela Türkiye'deki birçok bir duruma biz benzetiyoruz vesaire. Türkiye'nin dışında başka yerlerde yaşananlara da benziyor. Fakat bu aslında Trump'la ilgili benim çok duyduğum Amerikalı arkadaşlarından bir e, bu, üstelik de bu konuda çalışan yani işi e, politik analizi vesaire olan insanlardan duyduğum çok an american hiç Amerikalı olmayan bir başkan. Ama yok öyle bir şey aslında. Yani an american dediğinizde aslında yani Amerikalılık aslında çok iyi bir şey, gayet pozitif. Bu bir anomali, bir abi anlamda glitch hayatımızda olmamış olması gereken bir hata Trump o kadar gibi. Aslında böyle değil tabii ki. Tam aksine James Baldwin'i biraz okumak yeterli evet. zaten ya da onun hakkında yapılmış o harika filmde olduğu gibi I'm not you'nun çeşitli e, tanıklık ve söylediklerine yazılarına atıf yapılarak asıl normalin Amerikalı'nın bu olduğunu ezmeye dayalı yani siyah e, Afrikalı Amerikalılar başta olmak üzere altta kalanın canı çıksın dediğini gösteren de bir sistem tabii ki. Ya işte mesele bu zaten. Amerikalı'nın birçok yüzü olabilir. Yani her ülkenin böyle işte bir yandan dünyanın en müthiş bazı üniversitelerine sahip olabilirsiniz. Bazı en müthiş kanunlarına ve özgürlük çıkışlarına imza atmış olabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ama bunların ötesinde e, o e, bütün bir mükemmellik gibi bir şey yok. Halının altına süpürülen çok şey var. Her ülkede var. Amerika'da da çok var. Ve bunların hepsi şimdi patlıyor adeta. Ee, Bu bütün bu ırk meselesiyle ilgili bugün bu noktada olmazdık. Asıl mesele işte dünyanın her tarafında özgürlük mücadelelerinin. Çevre mücadelesi gene işte dünya çevre gününe geri dönelim. Ya yani bu bütün bu iklim krizi mücadelesinin bize gösterdiği şey buydu. Bu işin ne kadar birbirine bağlı olduğu. Şimdi Avrupa Birliği işte o gene işte bir anlamda biraz daha bir tarafından tutarsanız çok çevreci ve yeşil bir politikaya doğru ilerliyor. Öbür tarafından bakarsanız ama o da işte aynı Türkiye'nin yaptığı gibi Gayet e, sanki bu işler yokmuş gibi inkar politikalarında e, yaşıyor ve eski e, ekonomiye, eski siyasete prim veriyor, e, yatırım yapıyor. E, bunlar işte e, aslında e, hi, hiçbirimizin hiçbir yerde güvenli olmadığı, hiçbir yerde sığınacak adacığımızın olmadığı aslında çok birbirimizle bağlantılı bir hayatımız olduğunu bir kere daha bize gösteriyor herhalde. E, ve bunu e, iklim krizi protestoları yapan çocuklar açtılar e, bütün o sınırları e, kendilerine tekli sınırların dünyada çok belirgen dinleştiği bir dönemde açtılar e, kendi hayatlarını çok e, ciddi şekilde e, birçok şeyden hiç yaşamadan vazgeçerek e, bunları hayatlarına e, oturup e, ana fikri haline getirirler kim kız ile ilgili meseleleri. E biz niye yapamıyoruz o zaman? Yani bizim de demek ki bunların yollarını çok daha fazla aramamız lazım ve özgürlük e, işte kurtarılmış bölgesi bir ülke, bir adacık, bir e, kurum yok. Bir anda bir anda o güvenli e, alanlarınız üstünüzden çekili veriyor. Öyle bir alan olmadığı için de demek ki gerçekten birleşmemiz lazım birçok konuda. Yani sadece bu ana fikir aklımızda olsun ve en azından bu salgın döneminde edindiğimiz iyi alışkanlıkları kaybetmeyip, onlar neyse işte daha etik alışkanlıkları kaybetmeyip birazcık daha çoğaltalım yani onları çarpan etkisiyle. Bundan sonra o hayat şeklimiz olsun. Evet, çok evet, şey ben adım, de evet, evet, kendi Yunan tragediyalarından bir karakter gibi hissediyorum <gülüyor> adlar sonunda. Ama aynen öyle. Yani Naomi Klein de zaten bir 10 <gülüyor> e, yıllardır uğraşıyorum diyor yazar ve aktivist Naomi Klein e, ve benim çıkardığım en önemli ders de. Ee, onlar size e, evinizde oturun oturun yerinizde durun dedikleri zaman dışarı çıkmazsanız sokağa çıkmazsanız e, kesin kaybedersiniz çıkarsanız da kazanırsınız sonucuna vardım bunca yılın şeyinden diye e, önemli bir e, e, kendi yayın evinin düzenlediği bir e, bu ev üzerinden yapılan bir forum'a katılmış çok önemli bence söyledikleri de Ayağa kalkmadan evet. hiçbir şey elde edemezsiniz e, diyorlar. diyorlar. Ayağa kalkan, kendi kafamızda önce bir ayağa kalkalım ve o e, şablonların dışından çıkalım. O, o en önemlisi. Tabii zor bütün bunlar e, yapması. İşte Amerika'daki tartışmalara da zamanımızda doldu da çok kısa şey söylemek istiyorum. E, bütün bu aslında Amerika'daki tartışmalara gittiğimizde benim de kafama ağrılar ağrılar giriyor. Türkiye'nin hali ayrı ağrılar soku sokuyor ama... Keith Ellison'la da ilgili bütün bu işte George Floyd'da aslında cinayetinde e, e, e, polis memurlarının, sorumlu polis memurunun ve e, daha ciddi bir şekilde suçlanmasına ve diğerlerinin Seyirci kalanların da asıl gözaltına alınmasına yol açan savcı Keith Henderson'la ilgili de o kadar çok orada işte yok Antifa'yı destekliyor, yok efendim işte tabii, tabii. şey aslında arka planında şunlar şunlar var, işte geçmişinde şunlar var. O kadar çok suçlama yapıldı ki kutuplaşmanın orada nereye, neden nereye geldiğini Amerika'da görmekte. Ee, inanılmaz tabi insanı hay seferinde şok ediyor. Ama biz de o haldeyiz. yani biz Aynen de kendimizi öyle. Yani bu bu Amerika zillettir diyorlar. <gülüyor> Mesela mecliste protesto edilmesini Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili. Bu bir zillet. Işte, gösterdiler ortaya. HDP ile CHP'nin hatta İyi Parti de aralarına katıldı. Bunu protesto etmekle ne mal olduklarını gösterdiler diye zillet kelimesiyle nitelendirmiş. Aynı şey aslında tabi. Ya burada işte tabii Türkiye'de son aslında birkaç haftanın özeti şudur. Yani geçen hafta da konuştuk. işte bahsetti. Başka bir sürü kanıtlarıyla ortaya koyanlar var. Kararsızların çok artması kararsızların arasında muhafazakarların özellikle yüksek oranda olması bütün bunların aslında Türkiye siyasetine yansımalarını görüyoruz ve İyi Parti'nin tabii yükseliyor olması yani Türkiye'de ciddi bir milliyetçilik var ve MHP'nin gölgesinden MHP'nin gövdesinden çıkmış olmayı İyi Parti bu aralar aşıyor son aylarda, haftalarda yani ben bunu tamamen objektif bir şeyle söylüyorum tabii ki. Dolayısıyla biri bir bakıyoruz, ah Böyle böyle zaten Bahçeli'nin işaretini verdiği gelişmeler yaşanıyor işte dediğim gibi bu dördüncü maddeydi ekili dokunulmazlıkla ilgili beklentinin karşılanması o kriptik tipik Bahçeli Hı. şeyleriyle ifadesiyle bunu söylendiğini düşünün. Diğer maddeler de demek ki yavaş yavaş gelecek ve dediğim gibi bu dördüncü maddeyi biz daha yaşayacağız da. Yaşayacağız. <gülüyor> evet. Bakalım göreceğiz. <gülüyor> Peki süreyi görüşmek zaten. üzere diyelim çok, çok teşekkürler Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Pısp, pısp, pısp. Açık kaste. Alp Ulaga ile Spor Merhaba Alp, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet bugün tabii herhalde tek konu olabilir. Özellikle de bu Amerika'daki yükselen isyan dalgası ve ona karşı işte sporcular da katılmaya başladılar. Ben bir tek şeyi önceliğe koymak istedim. Basket yıldızı bizim dönemden diyeyim eskilerden Kerim Abdul Los Angeles Times'a bir yazısı yani çok ilginç bir şey söylüyor. Havadaki toz gibidir ırkçılık. Görünmez. Hatta boğulurken bile göremezsin. Ancak güneş ışını girersek halledebilir. O zaman da her yerde görürsün. Ve biz o ışığı aydınlatmaya devam ettiğimiz sürece nerede konarsa konsun o tozu temizleme şansına sahibiz. Ama uyanık olmalıyız. Çünkü her zaman havada kalacak demiş. İlginç yani. Çok, çok güzel bir yazıydı LA Times'taki yazı. Tabii Karim Abdülcabbar kendi kuşağından bu mücadeleyi çok iyi biliyor. Yani 71 yaşında o. 60'ların sonunda UCLA'de öğrenciyken ve çok iyi bir oyuncuyken bu harekete ırçılık karşıtı, eşitlik hareketine dahil olmuştu ve zaten çok entelektüel bir oyuncuydu kariyeri boyunca Galiba kaç kitabı var? 10 ee, civarı kitabı var. 10 civarı kitabı var evet. Müthiş evet, bir şey yani. yani. Ee, sen ve anlaş yanlış anlaşılmasın sporla ilgili değil hepsi işte müzikle ırkçılıkla ilgili denemeler, hani spor dışı konular da elbette var. Okuşak tabii bunu iyi biliyor. Ee, sık sık konuşuyoruz. yani Ben bir kısmının biyografilerini de okudum. İşte Bill Russell, NBA'in belki en önemli oyuncusu, Boston Celtics'in kaptanı. Ee, 60'lar boyunca bu mücadelenin içinde. NBA tarihindeki ilk siyah koç. Ee, e, Muhammed Ali herhalde e, en büyük spor kişiliği olarak a, almamızın sebeplerinden biri. E, bu konuda yaptığı fedakarlık ve mücadele. Yani hangi sporcu, hangi kişinin yani spor dışındaki alanları da tüm alanları e, hesaba katalım. Kim böyle bir fedakarlığı yapmaya göz alır ki onun yaptığı fedakarlığı? Yani e, Vietnam'a asker olarak gitmeye edileceksiniz. E, dünya şampiyonluğunu unvanınıza alacaklar, hapis cezası verecekler, işte boksösel getirecekler. Pek kimsenin göz alabileceği bir şey değil yani. Muhammed Elinin yaptığı mücadele. Ee, yani 60'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler böyle geçti sporcular için. Yani özellikle e, 30'larda doğup 50'lerde, 60'larda sporcu olan kuşağın e, yaşadıkları ibretlik. Yani bir kısmının ben çocukluktan itibaren şahit olduklarını gördüm. Yani yıldız basketbolcu, yıldız sporcu deplasmana gidiyorlar. Otel sahibi diyor ki zencileri bu otel almıyoruz diyor. Onlar başka tarafa. Negros öbür tarafa diyor. Başka otele falan. Kavga çıkıyor. Arıza çıkıyor tabii. Ee, sık sık şahit oldukları bir durum. 50'lerde belki hatta 60'ların başında, 60 başında da. Ama görece 80'ler ve 90'lar belki mücadelelerinin sayesinde daha rahat geçti. Ve o dönemin sporcular işte Michael Jordan'ı iki hafta önce konuşmuştuk değil mi? Yani evet. Siyasi, sosyal görüşleriyle öne çıkan bir karakter olmadı hiçbir zaman. Michael Jordan. Çünkü abilerinin, ablalarının mücadelesiyle, görece diyeyim, daha rahat bir dönem. Yani 80'ler, 90'lar, bir parça eşitmiş gibi davranılan bir dönem. Ama bu 80'den itibaren herhalde uygulanan e, sosyoekonomik politikaların olumsuz neticeleri ortaya çıkmaya başlayınca bu 2000'lerde, yani daha net ortaya çıkmaya başlayınca tablo biraz değişti ve 10 yıldır biz e, başta NBA'deki basketbolcular olmak üzere sporcuların sıkıntılarını bu rahatsızlıklarını daha fazla dile getirmeye başladığını görüyoruz buna şahit oluyoruz. Lebron James herhalde en önemli örneklerden biri ama asıl 4 yıl önce yaklaşık 4 yıl 2016'nın Eylül'e galiba Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick'in Amerikan futbolu maçlarında yani Amerika'da her maçtan önce bu arada basketbolu, beyzbolu, futbolu her maçtan önce milli maç okunuyor, saygı duruşu yapılıyor. Türkiye'deki, bunun yapıldığı başka ülke var mı bilmiyorum. Yani bir tek milli maçlarda yapılır ama her normal her maçtan önce yapılması ilginç. Sanıyorum 80'lerin başında başlamış Amerika'da da. Colin Kaepernick saygı duruşu yerine diz çökmeyi protesto için diz çökmeyi uygulamasını başlattı. İlk bir sene Bayağı sıkıntı oldu ama Colin Kaepernick yani belli ki bu protestosu sebebiyle ve bu duruşu yüzünden boykotlu takımı yok. Üç sezondur bir takımı yok. Yani sanıyorum geçen sezonun ortasında bir takım denemelere katıldı, görüşmeler yaptı ama takımı yok ki ligin en iyi oyuncularından biriydi. Yani sebebi belli çok açık. Yani avun artık yeteneksiz bir sebebi kimse, ki, kimse inanmaz açıkçası. Ee, bu arada 60'larda şeyi unuttuk yani. 68 olimpiyatlarında Tommy Smith, John Carlos'un madalya kürşüsündeki Tabii, evet. e, protestosu evet. olimpiyatlar tarihinde e, olağanüstü bir an ki başlarına gelmeyen kalmıyor sonra. Yani. Hemen köyden yollanıyorlar, ihraç ediliyorlar. E, hem bu olimpiyat komitesi hem Amerikan sporu canlarını okumaya çalışıyor 68'de. E, dediğim gibi o zamanın mücadelesiyle biraz zaat ettiler ama şimdi bu e, siyahları ayrımcılığın, ırkçılığın devam etmesi polis şiddeti e, sporcuların da yeniden sesini e, yükseltmesini sağladı. Lebron James, Colin Kaepernick örnekler. Yani bu son bir haftaya bakarsak da bir sürü sporcuyu yani sosyal medya paylaşımlarını bir yana bırakıyorum. O en basit yapılabilecek olanı ama onun dışında bizzat eylemlerin içinde olanlar var. Mesela İki NBA oyuncusu, Jalen Brown, Boston Celtics'te de oynuyor. Ee, Malcolm Brogdon da Indiana Pacers oynuyor. Çok uzun yol yapıp Jalen Brown galiba 15 saat otomobil kullanmış. Ee, Atlanta'ya gittiler, protestolara katıldılar. Çünkü ikisi de Georgia'lı onlar. Yani kendi memleketleri Atlanta, Georgia. Ya. Evet. evet, evet. Ee, şey, Jalen Brown galiba Atlanta yakınında bir kasabadan Marietta diye olması lazım. Yani 15 saat yol yapıp protestolara katıldı bizzat. Elde megafon sokakta yürürken slogan atarken gördük onu. Başka bir sürü sporcu da var. Şey çok ilginçti. Hani bunlar tabii Amerika'nın hakim sporları. Amerikan futbolu, NBA ve siyah yoğun sporlar. Yani oyuncuların, ligdeki oyuncuların %75'i siyah. O yüzden mesela beyzbol öyle değil. Yani o da sayı düşük çok. Latinoların e, ağırlıkta olduğu, daha fazla olduğu diyeyim e, bir spor dalı. Bu sokey zaten beyaz ağırlıklı. E, mesela tenisçi Coco Gauff, 16 yaşında. Coco Gauff, geçen, Evet bahsetmiştik e, geçen. Evet evet. Geçen senin hiçbir 16 bir gösterdi. Büyük bir yıldız. Aynen öyle. E, ben kendisini vimbledonda izlemiştim de. Yani çok genç ama. Korttaki sportif olgunluğuyla biz onu tanımıştık ama Delray Beach'te, Miami'ye yakın belediye binasının önemli bir konuşma yaptı o da. Yani 50 yıl önce bizden mücadele edenler var. Ben de çocuklarım için, e, torunlarım için burada konuşuyorum. E, ne olur sesimizi duyun. E, çağrısı yaptı. Yani. Evet ve çok ilginç bir şey söylüyor. Ben de e, sözünü kestim ama e, Hı -hı. yani ne kadar e, platformun ne kadar büyük ya da küçük olması fark etmez. Sesini kullanman gerekir. Ben e, Dr. King'in bir lafını e, hatırlıyorum diyor. Yani iyi, iyi insanların sessizliği e, kötü insanların zalimliğinden daha kötüdür. Sessiz kalamazsınız. Onun için sesinizi çıkarın diyor Gow, 16 yaşında bir tenisçi çok evet, ilginç çok, yani e, çok güzel de balıntı yaptı evet Martin Luther King'den e, yani seslerini çıkarıyorlar şimdi belki e, ha, bugün de son olan e, Amerika saatiyle gece herhalde olmuş e, Amerikan futboldu işte Patrick Mahmuz, Michael Thomas falan var e, herhalde Instagram ve tüm sosyal medyada böyle toplu video ve N.F.L. E bir çağrı yapıyorlar. Bu protesto hakkımızı elimizden almayın. Şimdi çünkü NFL böyle uyanır gibi oldu bu meseleye. Yani yıllardır bu diz çökme hadisesinde işte Colin Kaepernick'in izole edilmesi, bu eylemlere yasak getirilmesi falan. Şimdi işte bu hafta NFL böyle bir çağrı yaptı. Yani ırkçılığın tabii ırkçılar karşıyız vesaire böyle yarım ağızla bir çağrı. NFL, NFL dediğimiz de... futbol federasyonu. A Amerikan Futbol Ligi. NFL'in endişesi şu. NFL'in izleyici kitlesi beyaz ağırlıklı ve e, Trump seçmeni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> NFL'in sıkıntısı o. NBA'de farklı. NBA'in seçmeni Demokrat. İşte East Coast, West Coast e, o oturuyor. Çok hani daha e, yenilikçi bu ayrımcılıklara karşı falan. Yani o, oyuncular olduğu gibi e, ligin izleyicisi de öyle hani, e, uzun bir süredir böyle bir şey var NFL'de kitle farklı hatta şey demiştim kolun e, Kaepernick'i alan takım seyirci kaybetmeye hazır olsun böyle bir anket yapılmış hmm. yani, gitmeyiz maçlara diyen seyirci var mesela bizim takıma gelirsin. E, e, işte ama bu, bu sabah Amerikan futbolcuları böyle siyah Amerikan futbolcuları bir toplu çok güzel video yapmışlar bir dakika 20 saniyelik sanıyorum e, Yani ben instagramdakini gördüm ee, bir çağrı yapıyorlar lig'e. Yani protesto haklarını geri istiyorlar. Muhtemelen yani, lig eğer koronavirüsten bir sıkıntı olması Eylül'de başlayacak. O zaman göreceğiz o zaman ne kadar durumu. Yani bu unutturulur mu yoksa oyuncular arkasında durur mu? Ama bir yani bu işte eylemlere katılmanın sosyal medyada çağrı yapmanın dışında daha sağlam bir şey de gerekebilir Gerçekten yani biz oyuncular şunu desinler yani ee, oynamıyoruz bir sene, çıkmıyoruz maçlarda. Böyle bir şey lazım. Evet. Yani Muhammed'in yaptığı bir şey lazım çünkü bu NBA'deki, NFL'deki oyuncular e, bir süre maça çıkmamayı, maaş almamayı zaten koronavirüsten dolayı maaşlarda falan sıkıntı var. Bunu göze alabilirler yani, bir süre e, şey yapabilirler, dayanabilirler bunu. Az kalan, az kazananlara da bir yardım, yardım edilir. Böyle daha sağlam bir eylem lazım burada. Yani bu. Amerikan halkının işte spor seveninin de iyice gözüne sokuyacak. Arkadaş bu şey bitmiyorsa e, biz protesto için işte şu maçlara çıkmıyoruz. İki maç oynamayacağız. Ligin ilk haftasında çıkmıyoruz falan. Evet, e, çok ilginç de bir şey var. Mesela e, New Orleans Saints takımından e, quarterback diyorlar ona. Ha, Drew Brees evet. de bir şey evet. demeç vermiş. Yani bu diz çökme Kaepernick'in şeyini eleştirmiş ve asla Amerika Birleşik Devletleri bayrağına saygısızlık eden herhangi bir kimseyle... Asker, bir de askerlere dedi. Military dedi bir de. Bir tek öyle mi? Ha. Evet, ha, evet. Askerlere saygı <gülüyor> ne asla uymayacağım deyince... ...ama takım arkadaşım Malcolm Jenkins de Instagram'dan hemen cevap vermiş. Demokrasinin adı da gördüm. Yani 2020'deyiz, bütün ülke alev alev yanıyor ve herkes bir siyah adamın öldüğünü polisin ellerinde katledildiğini görüyoruz soğukkanlılıkla herkesin gözü önünde bütün ülke yanıyor ve ilk aklına gelen birisinin barışçı protestosunu mu eleştirmek diye kuvvetle eleştirmiş yani malkum Cenk'in sonra tabi çok acayip tepki geldi Drew e. yani başta Lebron James olmak üzere Sonra sanıyorum böyle beyini yaramaz bir özür müdür yani öyle demek istemedim falan filan bir açıklama hmm. yaptı ama e, tepki yedi tabii yani sadece işte Fox TV falan savunur orada zaten Drew Brees'e çok da şey bir oyuncu hani e, iyi bir oyuncu tabi e, ama işte NFL'in muhtemelen şey oynuyor o da NFL'in kemikleşmiş seyircisine e, evet. şey yapıyor o kampa oynuyor yani muhtemelen e, ya bir daha sağlam bir Protesto gerekli şey yapabilir gerçekten. Etkili olabilir. yani Hem NBA oyuncularından hem şeylerden. Yani muhtemelen NBA maçları Temmuz sonunda başlayacak. Bu aradan sonra. Orada bir takım şeyler göreceğiz biz. Maç öncesi. Belki NFL maçlarında da işte. Eylül'de bu oyuncuların baskısıyla bunun yansıması olur. Bir de Avrupa'daki yansıma var tabii. Avrupa'da dediğimde aslında futbolu kastediyorum. Çünkü bizim bildiğimiz futbol Amerika'da işte biraz... ...böyle popüler değil pek. Evet. Ee, yani çok... ...geniş çok geniş kitlelere ulaşmıyor. Ee, Avrupa'da da... ...pazar günü geçen pazar Almanya'dan... ...Bundesliga'dan başlayarak... E, ...siyah oyuncuların ciddi protestoları oldu. Önce... ...pazar günü... ...önce... E, Cumartesi günü galiba... ...Türam'la başladı. Pazar günü... Dortmundlu Jadon Sancho ile... ...Aşşaf Hakimi... E, ...golleri attıktan sonra Justice for George Floyd tişörtlerini çıkardılar. Yani formanın altında Ona mesaj verdiler ve herhalde işte, sonuçta bu siyasi bir mesaj ama yani ceza almayacaklar. Öyle gözüküyor. Sonra da işte takımların idmanlarda, idman sırasında bütün takımın diz çekmiş görüntüleri geldi. Liverpool, işte Dortmund vesaire diğer takımlar. Sosyal medya mesajları. Tabii Avrupa için şöyle bir rahatlık var. Avrupa'daki futbolcular için. Yani siyahlar kendilerini elbette özdeşleştiriyordur çok normal ama yani bu boğalar Avrupa'da olmadığı için hani beyazlı siyahlı çok mesaj vermek kolay. Hani kendi ülkende olunca başka türlü oluyor tabi Mutlaka bir e, karşılık buluyor. Belki hükümetinle e, sürtüşme olacak. Şimdi hani futbol Avrupalı futbolcuların böyle bir Avrupa'da oynayan futbolcuların diyeyim. böyle bir rahatlığı var. Yani kendi bulundukları ülkede değil ya olay. E, takımlarda, kulüplerde böyle bol kepçeden şey yapıyorlar. Biraz yani takımların yaptığı oyuncuların birebir eylemleri için demiyorum. Takımların toplu eyleminde böyle biraz e, şu an dalga bu yönde. Biraz PR şeyi de kokuyor gibi. Yani bunu söylemem lazım. E, yani bu mesela bu olaylar Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da falan olsa aynı rahatlıkla tepki gösterilebilir mi kulüp olarak takım olarak? Emin olamıyorum. Evet, bireysel, çok, te evet. bireysel tepkiler mutlaka olur. Ee, ama yani kulüp samimiyetini sorgulamam lazım. Dediğim gibi ya yani mesela Almanya'da olsa Dortmund takımı komple takım halinde idmanda opozu verir mi? Ee, işte hükümeti karşına alır mı ya da işte belli siyasi partileri ee, emin olamıyorum gerçekten. yani işte işin başında tabii Amerikan sporcuları çekiyor peki bir evet, de Alp, şeyden e, evet. birkaç cümleyle bahsetmek lazım. Türkiye'de de e, liglerin e, başlaması 14 Haziran mıydı? Tarih 12 Haziran mı verildi? Tam hatırlamıyorum şimdi ama e, futbol liglerinin başlaması e, sözdü. Türkiye e, spor basınından medyasından bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylara herhangi bir yankı, tepki var mı sporculardan filan? Hmm yani biraz az takip etmiş olabilirim açıkçası ben ee... de pek göremedim doğrusün istermutla mutlaka vardır yani biraz az takip ettiğim için ben kaçırdım muhte mutlaka olması lazım hani Türkiye'deki şey daha da komik yani Türkiye içinde işte yani bahsettiğim hikaye geliyoruz ama yani uzaktaki davulun sesi yani Amerika'daki olaylar için Türkiye'den tepki gösterip Türkiye'deki hiçbir olaya tepki göstermemek ee, yani oradaki işte samimiyeti sorgulamak lazım insanlar tabii korkuyorlar Türkiye'de Herhangi bir olayda, e, en ufak olayda bile bir tepki göstermeyen Yani sadece hükümet tarafından değil bir sürü ağrımcılık konusunda biliyorsunuz yani çok e, ciddi bir şey oluyor. Yani ne bileyim işte e, işte yakınlarda olan e, Kuzguncuk'taki kilise miydi? Ermeni kilisesi değil mi? Saldırıyor ya. Yani. Evet. Ha, ha, ben onunla ilgili herhangi bir sporcu falan bir şey paylaştın mı? Zannetmiyorum yani. Ben Kimsenin umurunda olmamıştır yani. Evet. Kimsenin umurda olmamıştır spor dünyasından. İşte ne bileyim başka aklıma ne geliyor? Yani şey, Amerika'daki olayı protesto etmek kolay. Yani Türkiye'dekiler için, aa o ırkçılık karşıtıyız. Türkiye'de bir şey yok, benzer bir şey olunca biliyorsunuz. Türkiye'de ırkçılık yoktur. Klişeleşmiş laf. Türkiye'de ırkçılık yok. Yok bizde ırkçılık. Evet. E, spor evet. dünyasının bazı yazarların ezberlemiş şey. Bizde ırkçılık yok. Ya bir sürü, ki Türkiye'de yerleşik bir siyah nüfusu yok. Yani İstanbul'daki işte bir kısım son 20-25 yılda gelen Afrikalı göçmen hariç değil mi? bildiğim kadarıyla bir siyah yerleşik nüfus yok Türkiye'de. Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi. Ee, o yüzden evet. tabii ırkçılık başka e, gruplara, e, topluluklara karşı yapılıyor. Siyahlara karşı yani spor alanında bile oldu. Örtmas etmeye kalkıldı kaç kere yani. Evet. yani tribünden e, oyuncuların muz atan adama şey dediler, basın toplantısı yaptırıp. İşte mideleri ağrıyormuş, o yüzden muz getirmiş maça. Ya böyle bir utanç verici bir şey olabilir mi? Evet. Yani Aynen öyle. Peki evet. son e, sürede bitmek üzere e, bu liglerin açılmasına ilişkin koronavirüsü yüzünden yeniden bir kapanma geldi çünkü şimdi bu hafta e, sonu itibariyle tekrar 15 ilde e, lockdown denilen olay oldu. Yani e, dışarı çıkma e, açıklaması diyorlar ama yasak ha. aslında tabii. Evet. E, peki ligler nasıl oynanabilecek? E, şimdi Trabzonspor mesela bir açıklama yapmış. Bak i̇şte, test ettik koronavirüs hep herkes negatif çıktı oyuncular da ve idareciler de diyor ama daha önce gördüğümüz birçok takımda e, da pozitif çıkan e, vakalara rastlandığı biliniyordu. Bu nasıl sürdürülecek e, bir fikrimiz var mı? Yani zaten futbolda genç yani sporcular için herhalde bir özel izin var. Çünkü tüm kısıtlamalara rağmen mesela 65 üstü Kişiler Fatih Terim buna dahil işine gidiyor, çalışıyor adam. Yani ona bir engel yoktu bize 65 100'tür. Fatih Fatihlerin 66 yaşında. E, 20 yaş altı sporcular için de bir çağrı yapmış galiba spor bakanlığı e, işte, sporcu merkezlerine gelebilirsiniz. Yani onu nasıl onu düzenlemesini hukuken nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ama yani bir, dediğim gibi böyle bir seri halde pozitif sonuç gelmezse e, seyircisiz de olacağı açın maçlar ben. Ee, gelecek hafta başlayacak maçlar. Değil mi? Cuma. Evet, Ayı kaçıyor? 12'sinde. 12'sinde, 12'sinde yani evet. Süper Lig başlamasının önünde bir e, engel olacağını zannetmiyorum yani Türkiye'deki anlayışla. Ee, Peki ama mesela bu hafta sonunda olduğu gibi e, sokağa çıkma e, yasağı ya da kısıtlaması diyeyim olursa e, gelecek Cuma'dan sonra Cumartesi, Pazar ve Pazartesi maçları ne olacak? E, onlara maçlarda görev olacak Tüm işte sporculara ve personel bir özel izin çıkarırlar. İstisna, evet. Her istisna Türkiye'de istisna zor bir şey değil biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> yani İstisnalar oradaki işte. Kahiyi bozmez diyeceğiz. Ee, i̇şte 400 kişi bir maç için işte bir şehirde, öbür şehirde 350 kişi neyse yani o tümü için birer şey çıkarılır. yıl yani zaten maça gidiyoruz falan diye yoldaki şu polise gösterirsiniz hala geç geç falan diyecektir yani. E peki Sorun kahvelerde olabilir. maçın izlenmesi nasıl olacak? Sosyal mesafe korunarak mı? Fiziki mesafe nasıl korunacaklar? Maçların izlenmesi ne olacak? Yani yasak olmasa diyorsunuz değil mi? Evet. E, yani benim Türkiye'den duyduğum zaten sosyal mesafe falan kalmamış kafelerde. Değil mi? Yiyecek evet. mekanlarında öyle bir şey. Yani ben eş dosttan duyuyorum. Yani herkes dip tipi oturuyor. Maskeler de aşağı çekilmiş. Evet. Hiç Hatta hiç, hiç takmayanlar da var. He, evet. He, takmayan da var. Yani pek herhalde onun korunabileceğini zannetmiyorum. Açık kanaldan burada konuşmuştuk yani bazı maçların belki de hepsinin açık kanaldan yayınlanması bu dönem için iyi bir düşünce olabilir ama tabii yayıncı buna yanaşmıyor hiç. Bu konuda en ufak bir plan açıklama bile yapılmadı. Mesela yani İngiltere için çok değişik bir şey oldu. Normalde burada her maç yayınlanmıyor İngiltere'de Premier Lig'de. Yani haftadaki sanıyorum 3 ya da 4 maç yayınlanıyor televizyonda. Yani yarıs 10 maçın işte diyelim ki en fazla 5'i. Şimdi bundan sonra kalan 92 maçın hepsi yayınlanacak. Ee, üstelik 25 kadarı da şeyden herkesin izleyebileceği kanallarda. Yani beşi BBC, işte Amazon şey yapıyor. Kendi yayınlayacağı amaçları herkese verecek Amazon'da, biz Amazon üzerinde. Yani böyle bir evet. imkan var ki insanlar işte e, oraya buraya gitmesinler, toplarda izlemesinler diye bir takım şeyler alternatifler sunuluyor. Şimdi hiç Türkiye'de üzerinde durulmadı, konuşulmadı bile. Alınım kadar çünkü hani orada benim gördüm Türkiye'deki amaç e, toplum, halkı korumak değil yayıncıyı kollamak üzerine olduğu için ama yayıncı küsmesin, aman parasını kaybetmesin yani böyle bir yani elbette yayıncı da e, şey etin, onunla da pazarlığınızı yapın e, o da zarar görmesin ama ne yani bir olan sü döneminde olduğumuz için başka bir plan yapılabilirdi açıkçası. Evet bunu gelecek haftaki programda daha ayrıntılı olarak neler olup biteceğini konuşma fırsatımız e, olacak. Çünkü o gün başlıyor. Lig, ligler üzerinde konuşabiliriz. Peki başka aynen. bir şey söylemek istediğim yoksa kapatabiliriz programı. E, şimdilik yok. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler. Arf Ulaga'yla Spor Açık, açık Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve devam ediyoruz programımıza. Çünkü çok yoğun hem Türkiye'de hem dünyanın bütün kıtalarında ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük bir e, isyan e, ırkçılığa karşı Ve eşitsizliğe karşı isyan çıktı Onları takip ediyoruz e, Destekçilerimiz Sinem Demiröz Tekere Ve Dinçer Tekere de teşekkür ederek Başlayalım Aslında e, Yani Şeyler ciddi bir Hareket olarak ortaya çıktı George Floyd için Herkesin gözü önünde gündüz 9 dakikalık bir eziyet işkence sonunda linç edilen George Floyd için anma töreni de düzenlendi. Ve şimdi ayağa kalkma ve dizlerinizi boyunlarımızdan çekme zamanı diyorlar. Floyd ailesinin avukatı Benjamin Crump da BBC'nin haberine göre 9 dakikaya yakın süre dizini boynuna dayadığı için hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüne sebep olan asıl şeyin ırkçılık salgını, pandemisi olduğunu söylemiş. Minneapolis'teki anma törenine yüzlerce kişi katılmış ve siyahların anayasal hakları için çalışan aktivist Peder L. Sharpton da törende şimdi ayağa kalkma ve dizlerinizi boyunlarımızdan çekme zamanı diyor. Durmayacağız demiş. 26 Mayıs'tan bu yana devam eden protesto gösterilerini hatırlatarak. Bütün adalet sistemini değiştirene kadar da devam edeceğiz diyor. Oldukça ilginç yani. Gene yeni e, ölüm vakaları da var değil mi Özdeş? Evet yani polis şiddeti devam ediyor bir yandan aslında e, sokağa çıkanların sayısı biraz azalıyor son iki gündür bazı şey Washington'da ise artıyor e, aslında evet. diğer New York'ta biraz e, azalmış ama özellikle bu şiddet olayları yani göstericilerin şiddeti giderek azalıyor e, çünkü yeni bir yöntem belki sosyal medyada görmüşsünüzdür geliştirmeye başladılar birçok şehirde polisin önünde duran e, göstericiler dans etmeye başlıyor müzik eşliğinde. Böyle bir tür herkesin gerginliğini alan yüzlerce gösterici dans etmeye başlıyorlar sloganlarla birlikte. Ama buna rağmen polis şiddeti birçok yerde devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişiyi bulduğu söyleniyor. Öldürülenlerin gösteriler sırasında ama burada bir takım yani en az 17 deniyor. Çünkü tam gösterilerle ilgili mi değil mi belli olmayan şiddet olayları da var. En son Vallejo isimli bir Latin 22 yaşında bir e, Latin e, yurttaş e, polis tarafından hem de teslim olmuşken yine aslında aynı George Floyd gibi bir yandan e, dizlerinin üzerine çökmüş ve elleri havadayken vurularak e, öldürülmüş. Çünkü belinde bir e, bir şey varmış onun ne olduğunu onu silah zannetmiş e, polis evet yanlış hemen vurmuş zanneti, bu arada vurmuş ya, ya. El, evet yani el, ellerini yani. bağlamak yerine ateş edip öldürmüş halbuki silah değilmiş o bir çekişmiş e, çekicin e, sapını görmüş yani silah. Evet, çekiş de deniyor o, onun bile çekiç olduğundan dahi emin değilim bu açıklamalar karşısında doğrusun evet. istersen naçizane yani ama e, yani e, bu arada mesela yani bu arada Amerika... velev ki silah olsun gerçekten evet yani zaten dizlerinin üstünde elleri havada olan bir bir polisin yani gidip hani kelepçelemesi gerekirken şüphelendim deyip y yani biri buru biliyor yani, ve bu ediyoruz. olaydan ortaksin de yapıyor gö gözü önünde her <gülüyor> milyonlarca insanın hatta belki milyarlara var insanın gözleri önünde linç olayları devam ediyor. Bir de gözler önünde olmayan da mesela yeni bir haber vardı. T24'te gördüm onu da. Dün akşam itibariyle gelmiş bir cezaevindeki siyah mahkum hücresinde biber gazıyla öldürülmüş. Yani ne işler bunlar Anlayamay Anlamak zor oluyor. Yani burada göstericileri göstericilerin önündeki Jamal Floyd, onun da adı Floyd soyadı. Cemil ya da Cemal Floyd adlı mahkum hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtilmiş. belki o da çekiçtir. <gülüyor> yani çok korkunç aslında tabi anlatılan şey yani Videoları hani bakıyorum dün akşamdan gelen her zaman gibi gene köşeye sıkıştırılan göstericiler tekmelenen vesaire bunların arasında bir tanesi infiel yarattı. E, Buffalo'da e, gerçekleşmiş. 75 yaşında bir e, kişiyi e, yakalayıp yere yatırıp e, yine üzerine basıyor e, polis. E, bu, bu bayağı bir e, tepki çekmiş. Daha sonra polis bunu yapan polisin görevinden el çektirildiği e, duyurulmuş. Bu arada e, Sivil Haklar grubu, e, bir grup avukat Trump'a dava açmışlar. E, özellikle bu Beyaz Saray önünde, hani kiliseye giderken... Barışçıl olan göstericilere polisi saldırtmıştı ya, kiliseye gidebilmek evet. için kendisi. Bundan dolayı Barışçıl gösteriye müdahalede bulunmaktan, emir vermekten dava açılmış kendisine. Gayet önemli, evet. Yani e, poli, ayrıca şey birçok gösterinin de, yani bu protestoların da ay, ayaklanma ya da isyan diyelim... Hepsinin bayağı ciddi sonuç vermekte olduğu söylenebilir çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Mesela Ian Higgins yazmış Common Dreams'den. Yani polisin daha önce de bahsettiğimiz defund deniyor. Yani fonlarının başka yoksullara, yoksulluğa, sağlık, eğitime verileceği yere polisin aşırı silahlandırılmasına giden paraların geri çekilmesi konusundaki hareket. Büyük bir şey kazanmış yani. LA'daki Black Lives Matter, siyah hayatların da değeri vardır hareketinin Los Angeles'taki kurucusu Melina Abdullah mesela Guardian'a demeç vermiş. Ve kriz anlarında insanlar hizmetlerin ve kaynakların doğrudan doğruya halka, polisin gözetleme demektir. Bizi öldürme, eziyet etme için kullanan kaynakların bize verilmesi gerekir diye kriz anlarında özellikle diye demeç vermiş. Ve bu gelişen, çok büyüyen hareket aynı zamanda mesela şeyde de açıkça görülüyor. Yani George Floyd'un cinayetine, e, linç olayına seyirci kalan, hatta seyirci kalmakla yetinmeyen, aynı zamanda dayağına, işkenceye de katılan polislerin de ikinci dereceden cinayete e, yardım etmekten dolayı ve kolaylaştırma suçundan gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ve şey olmaları, yargılanacak olmaları filan önemli gelişmeler aslında. Naomi Klein çok ilginç bir şey yapmış yani iki, 20 yıldan beri şok doktrini denen şeyi inceliyorum diyor yazar ve aktivist ve öğrendiğim en önemli şey şudur bir acil durum ilan edildiği zaman ve bizim de bize de protesto hakkımız Olmadığını söyledikleri zaman işte o andır sokakları doldurmanın gerçek anı odur. Şimdiye kadar geçerli olan işe yaradığı söylenebilecek tek durum budur diye. Haymarket Books yani şeyden yayınlanıyor. Naomi Klein'in kitapları da oradan yayınlanıyor. Haymarket yayınları. 3 yıl önce bir Michel Alexander'la Naomi Klein ve Kianga Yamahta eee sivil haklar mücadelesinde bir profesör Chicago'da yaptığımız bir şey konuşmayı konferans diyecektim ama yani toplu konuşmayı tekrar yayınlıyorlar ve oradan alınmış da Naomi Klein 3 sene önce 2017'de bunu net olarak söylemiş. Yani ee, şeyi sormuşlar Trump yönetimi yeni e, ne beklemeliyiz Trump yönetiminden kriz anında diye sorduğunda 3 yıl önce şunu söylemiş net olarak Chicago'daki bu olayda e, bir an e, işte o an direnmenin en önemli anıdır demiş ya yani o an yani seni korkutmaya çalıştıkları an o anda sana evde kal dedikleri zaman dışarı çıkarsın, evde otur dedikleri zaman dışarı çıkarsın diyorlar. Ve gerçekten de bu Klein'ın öngördüğü rehberliğini yaptığı düşünceleri de, hem bireyler hem de topluluklar özellikle siyah ve latin topluluklar ama başka beyazların da katıldığı mahallelerde ülke çapında görüldü diyor haberde. The Common Dream's'in haberinde. Ve Trump mesela Lafayette meydanında beyaz evin dışında şiddetle dağıttığı zaman gidip poz vermek için... Katolik Kilisesi'nde elinde İncil'le poz vermek üzere kalabalığı tamamen şey yapan silahsız, şiddet kullanmayan kalabalığı dağıttırdığı zaman ve ondan sonra da pazartesi oldu bu. Arkasından da Amerikan askerlerini de bütün Amerika Birleşik Devletleri sokaklarına salacağını söylediği zaman daha önce de belirtildiği gibi büyüdü aslında gösteriler. Klein 2017'de ne olacağını bilmiyoruz demiş ama e, böyle e, o zaman böyle bir şeyler olursa kriz durumları ve bastırma eziyet baskı durumları olursa so, kitleler halinde sokakları doldurmalıyız. Bu her şeyden daha önemli diyor ve büyük alkış almış konuşması o zaman e, o, yani protesto hakkını elinden aldığınız zaman insanların sokakları doldurun tamam mı hazır olun demiş çok ilginç aslında o, o zaman yeni çıkan no is not enough hayır demek yeterli değildir başlıklı kitabının ıı, tanıtımıyla ilgili Trump'ın ıı, iktidara gelmesi yükselişi nasıl bu onun açıkça ırkçı ve faşist eğilimleriyle mücadele etmenin şeyini söylediği zaman gerçekten de öyle görünüyor yani üç diğer ya bu Amerika'da diğer... aslında uzunca bir zamandır tartışılan bir konu yani Floyd'la birlikte bir kez daha açığa çıktı Amerika'da her toplumsal meseleyi güvenlikçi bakış açısıyla çözme dolayısıyla polise daha fazla yetki ve bütçe vermeyle çözüyorlar yani bunu geçtiğimiz günlerde hani biz de okumuştuk Kamandream'de çıkan çeşitli makaleler vardı. Sigortasız insan sayısı çok fazla, sağlık hizmetine ulaşamayan çok fazla. E, gıda bankalarına bütçeler kesilmiş durumda. Özellikle kemer sıkma politikaları 2008 krizi sonrası. Dolayısıyla yağma olayları, özellikle yoksul mahallelerde artıyor. Buna karşı sosyal devlete değil, polise e, dayanıyorlar. Daha çok güç, daha çok para ayrılmış. Şimdi bu sorgulanıyor. Artık bizim reforma ihtiyacımız yok. Hani Defund dediğiniz sizin de bu kampanya azaltalım e, polis gücünü. Deniyor. Sanders'ın da 8 maddelik böyle bir planı vardı. Örneğin silahsız, sivil e, şimdi müdahale gücü diyeceğim ama e, yanlış olacak. Responders e, diyor. İlk karşılaşacak bu tarz olaylarda e, tamamen sivilen... Evet, e, evet eğitimli, eğitimli, yani bir terör olayı falan değilse tabii silaha ihtiyaç duymayan her türlü toplumsal meselede siviller, sivil görevliler, eğitimli görevliler karşılasın. E, eğer işin içerisinde silahlar giriyorsa sonradan... E, Silahlı güçler yollansın. E, bariz insan hakları ihlalleri yapan departmanların bütçeleri derhal kesilsin gibi bir e, daha radikal bir e, önerisi var. Evet e, oldukça önemli şeyler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde aslında azalsa da e, bazı eyaletlerde azalsa şehirlerde bile. Senin de dediğin gibi mesela e, hem... E, danslı, bambaşka yaratıcı şeyler var. Gezi olayları sırasında piyano çalan ve eylemlere katılan Alman piyanist, oralarda tekrar şeye çıkmış. Ee, bu arada konser gezi vermiş. Gezi deyince aklıma geldi. Bizim de Gezi direnişinden yani gördüğümüz bir an e, dün New York'ta da yaşandı. Müslümanlar namaz kıldılar e, sokakta ve diğer aktivistler etraflarında zincir oluşturup polise karşı Müslümanları korudular örneğin. Evet oldukça önemli gelişmeler oluyor. Yani buna e, dikkatle bakmaya çalışacağız. Yani 200'ün üzerinde New York'ta e, şeyde belediye çalışanı da e, radikal değişiklik istemiyle polisin bütçelerinin kısılması için girişimde bulunmuşlar. Yani kitle ayaklanmalarından bir parça olarak bayağı belediye çalışanlarının gittiği ve polis bütçesinin mesela 1 milyar dolar kısılmasını ve bu paranın sosyal hizmetlere yani ev, evsiz olanlara ev kira ödeyemeyenlere verilmesi, destek olması ve işte senin de biraz önce söylediğin gıda yardımında kullanılmasını ve sağlık için Aynı zamanda da bu, bu protestolarda aşırı güç kullananlar işte bu hem yani göz yaşartıcı gaz ve başka plastik mermi vesaire kullananların da atılması, işten atılmasını istiyorlar. Aynı zamanda işte senin söylediğin gibi çok önemli bir şey. Legal Aid Society diye yani Hukuk, hukuki yardım derneği diye de Bayağı yüzlerce e, protestocunun New York'ta 24 saatten fazla e, pandemi sırasında tıklım tıkış e, hücrelerde tutulmasını protesto eden bir dava açıyor. E, bayağı ilginç gelişmeler oluyor yani. Evet. Dün bir sosyal medyada ilginç bir video daha vardı. Yani daha doğrusu kaygı verici bir şey. Askerlerden bu National Guards'lardan bir tanesinin üzerinde kalabalığın önünde e, duruyor. Bu hangi kent olduğunu şu anda şey yapamadım. E, video bir yandan önümde. Aşırı sağcı bir grubun kendilerine e, 3%'ers, %3'çüler e, diyen böyle Amerikan tarihinde özel bir yeri var bu %3'ün. E, bunun sembolünü alenen üniformasının üzerine can yeleğinin bir e, Çelik yeleğin özür dilerim. Üzerine yapıştırmış ve bunu çekmişler e, videoyu. Yani tabii ki beyaz bir şeyden söz ediyorum. E, askerden söz ediyorum. E, aşırı sahayla böyle alenen kendini ilişkilendiren askerler de var. E, evet o var. Bir de gene kaygı verici bir başka şey var. Beyaz evin e, o civarındaki protestolarda protestolara karşı gene hiçbir rütbe belirten ya da polis memuru olduklarını belirten işaret taşımayan bir takım insanların ağır şekilde silahlanmış isyan bastırma grupları tarafından da hareket görünüyor. National evet böyle aşırı yani. sağcıların zaten arabalarla özellikle arabaları göstereceğin üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladığına e, şahit olmuştuk. Çatışmalar zaman zaman çıkmıştı. Pazartesi benzer bir şey Philadelphia'da da olmuş. 50 ile şey Florida'da 50 ile 70 kadar beyaz aşırı sağcı ellerinde beyzbol sopaları e, ve silahlarla yürüyüş yapmışlar. Göstericilere hatta göstericinin yanına gelip slogan atmışlar onlara karşı ama bir çatışmanın engellendiği onda dün haberlerde yer almıştı. Bu arada yine dün Vice news'ta ilginç bir e, makale yayınlandı. Tam George Floyd'un ölümünden iki gün sonra bir siyah cinayeti daha işlendi ama e, bu hiç medyada yer almadı hatta göstericilerde de çok yer almadı deniyor. Bu ilginç 38 yaşındaki trans bir siyah, bu sefer evet. trans evet. erkek e, öldürülmüş. Bunun e, e, Florida'da gerçekleşmiş bu cinayette. Florida. Bunun bu kadar ses, e, bu ses, bu kadar ses getirmemiş olması. E, biraz ilginç e, diyorlar açıkçası başka bir ayrımcılığında işareti evet. yani siyah beyaz ve ırk ayrımının yanı sıra tabi e, cinsiyetçilik ayrımı da var neyse bunları e, konuşmaya devam edeceğiz şimdi bitirelim artık e, bitirken e, bir bu akşam 19'da skype üzerinden bir e, şey var e, duyuru var istersen onu duyuralım ee, olur. Biz e, Güven Güzeldere ile birlikte ABD'de isyan, adalet yoksa barışta yok e, başlıklı bir e, toplantı, Skype toplantısı, online toplantı e, yapacağız. ABD'de neler olduğunu Güven Bey ile birlikte e, konuşacağız. Saat 19'da e, bu, be, benim sosyal hesaplarım, e, hesaplarımdan mesaj atarak bana e, gereken bilgiye ulaşabilirsiniz. E, şey değil hani zoom vesaire değil. Benim eklemem gerekiyor. Katılmak isteyenleri. Güven güzellere ve ben konuşacağız. Evet. Bir de Dünya Çevre Günü sebebiyle bir film gösterimi var. Onu da duyuralım. Ee, Avusturya Kültür Forumu İstanbul'da 5 Haziran 2020'deki Dünya Çevre Günü biyolojik çeşitli konusunda adanmış ol. o duyuru da yapalım. Bütün kıtalarda gezegenin kaynaklarının duyarlı kullanımına ortak vurgu yapılıyor. İ i̇lham vermesi adına Erwin Wagenhofer'ın But Beautiful adlı filmini özel çevrim gösterimiyle kutlamak istiyorlar. Ödüllü bir yönetmen film yapımcısı Erwin Wagenhofer güzeli ve iyiyi arıyor ve bize bunun için yepyeni yollar deneyen insanları gösteriyor. İyi, başarılı bir yaşam, yaşam nasıl olabilir? Farklı bir yaşam mümkün mü? diye koruyor, soruyor. Bunu da ne zaman? 18 de görmek evet, e, saat mümkün 18 .00 saat 18.00'da ee, evet bu duyurularla da birlikte bugün e, tamamlıyoruz e, şeyimizi programlarımızı uzatmalı olarak biraz e, biz, e, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'la birlikteydiniz ekip olarak bize Andrei Gritku da yardımcı olmaktaydı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. günaydın.